Bismillahirrahmanirrahim. Nahmidu wa nasta'inu wa nastaferu wa nastehdi. Wa na'uzu illallah la Ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha la illa Ya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 ve şerr-i umur muhdesatuhâ ve, ve, ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, İmam Müslim'in Kitabü'l-İman'ından 8. baba geldik. Bab başlığımız uzun bir bab başlığı. Babü'l-Emri bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammed rasulullah ve yuqimu ssalata wa yutuuz ve wa yu'minu bi jami' imaaji abi e hnabi sallallahu alayhi wa sallam anna man fa'ala zalika asma nafsahu ma lahu illa bi haqqiha evet wuqqilat serrathu ila allah ta'ala Vücutali menmena zekat, ou, gairha, men hakikat İslam ve ihtimam imam bişayir İslam. Uzunca bir bab, baş, bab başlığı, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Rasulüdür deyinceye kadar insanlarla çarpışmanın emri babı demiş ve zaten e, şarih de ne yapmış bab başlığını. Kısa tutmuş. Uzun bir bab başlığı. Şimdi inşallah o bab başlığını bir okuyalım. Oradan da ne yapalım? Baptaki hadislere geçelim. Üç farklı hadis var bapta. Ebu Hureyre, İbni Ömer ve Ebu Malik hadisi. Evet. Alalım Kari. Gala limamun nevevi rahmehullah babul emri bi gittalin nasib Hatta yaqulu la ilahe illallahu muhammedu rasulullahi ve yuqimu salata ve yuqliyes zekata ve ma ca'e bihi nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve an man'a faala zalike asama nefsehu ve maalahu illa bihaqkiha ve vukkelet seriletuhu وقاتلوا وقاتلوا من ve qatulu ve qatulu man man az zekata ve qital ve qitalu ve qitalu man man babul emri bi qitali qital burada ne evet ve qitalı, man man az zekata ev gayreha gayrehuma min haqqia min haqqil min hukuki islam min hukuki islami ve ihtimamul ima İmami, ve ihtimamil imam ve ihtimamil imami bir şair İslam Burada hepsi babul emri biye. ne Mahfuf değil mi? Evet. Evet. gale l Müslim rahmetullah. Şimdi dediğimiz gibi mesela burada da ne yapılabilir? Bir not tutulabilir mesela. Bir soru işareti konabilir. Bab başladığımız burada tam ne yapılmamış tercüme edilmemiş Kısa ne yapılmış, geçilmiş haliyle halbuki bab başlığımız e, çok uzun hadislerdeki bütün ifadeleri kapsayan bir bab başlığı aslında. Ne diyor İmam En Nevevi rahmetullahi aleyh? Çünkü bab başlığını biliyorsunuz. Bu hale getiren İmam Nevevi, kadı İyaz'la başlayan bir süreç bu. Galal İmamun Nevevi Rahmehullah babul emri bir italin nas? İnsanlarla Çarpışmanın emredilmesi babı. Vuruşmanın emredilmesi babı. Hatta yekulü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ta ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammed de onun Resulü deyinceye kadar. Yetti mi yetmedi. Ve yuqimus salah namazı dosdoğru kılıncaya kadar ve yuqtü zekat zekatı da verinceye kadar. Yetti mi yetmedi. Ve yu'minu yine ta ki iman edinceye kadar bu insanlar Bi cemi'i ma ca'e bihin nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği her şeye iman edinceye kadar. Evet. Sonra Ve enne men fa'ale velike Kim ki ne yaparsa işte bunu yaparsa yani Allah'tan başka ilah olmadığı, Muhammed'un Resulü olduğu namazı kılmak, zekatı vermek ve Peygamber Efendimiz'in getirdiklerine hepsine iman etmek. Kim bunu yaparsa asame nefsehu ve malahu. Nefsini ve malını ne yapmış olur? Korumuş. Korumuş olur. Yani bu mukatelenin gıtalın dışına çıkmış olur. Çarpışmanın dışına çıkmış olur. Salim olur o işten. Kılıçtan kurtulur. İlla bir hakkı. Ama ne hariç? Ha. Bu sayılan bu zikredilen hususların hakkı müstesna yani nedir hakkı müstesna olmak ha? yani neyi kastediyor bu durumda sizce neyi kastediyor ha. neyi kastediyor ha. Ha, ha. dinin dinin ahkamına mugayir bir hareket ederse o durum hariç müstesna orada din neyi emrederse o ne yapar Olur. Uygulanır. Örneğin, Anladık değil deyil mi? Nede de var bu? Ha. Ha. Üç şey var ki o üç şey dışında kimse ne yapmaz? Ha. Öldürülmez. Öldürülmez değil mi? E sonunda da onun ne? İslam'ın hakkı müstesna diye ne? ibare var işte. Bu oralarda da geçiyor. Yani o gelecek onu açıklayacağız. Ha. Yaptı. Evet. Ve vukkiles tuhu illallah-i teala. Onun gideceği yer, o durum artık kime ihale edilir? Allah'a ihale edilir. Yani münafıksa vakı yani kalbi halini, batın halini ancak kim bilir? Allah bilir. Ve gitalimen men azzekat ve gayriha. Yine he? insanlarla ne çarpışmanın emri bu. Peki burada kim ne? zekatı vermekten ne yapan? İçtinab Kaçınan. He. Ya da gayrını diyor. Burada zekata dönüyor. Yani kastettiğine zekatın dışındaki herhangi bir yukarıda saydığı ney? Dini emir. Yani bu namaz da olabilir. Başka şeyler de olabilir. He. He. Ney? Ev gayraha min hukukil İslam. İslam'ın haklarından başka bir tanesini uygulamaktan ne yapan? İçtinap eden, çekinen. Burada özellikle zekatı zikretmiş başka ve ihtimam imami bir şairil islam. babul emri emretme babı ne? İslam'ın şairine özelliklerine olmazsa olmazlarına imamın ne göstermesi? İhtimam göstermesi. Önem göstermesi, bunlara sıkıca ne yapması, bağlı kalması ile alakalı neyin hususun emri babu. Uzun bir bak baştı. Bunların her biri nerede geçiyor? Hadislerde geçiyor. Ha, burada demek ki şarihimiz ne yapmış? Nokta nokta demiş meseleyi kısa geçmiş halbuki bak başlığını vermekte tam olarak vermekte ne vardır arkadaşlar? fayda vardır. Verilse çok daha iyi olurdu. Bilmiyorum şu Sayın Müslim'de var mı? Var bakayım bunun başlığını tercüme etmişler mi? Tabii bütün tercümelere bakamadığımız için haliyle dikkat edemiyoruz. Bakalım burada mesela vermiş mi? Bakalım şimdi çıkar meydana Evet Mesela bakın bu da aynen kısa geçmiş. Allah'tan başka ele olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'tan Allah'ın Rasul olduğuna şahit geçince kadar insanlarla çarpışmak bir nokta bile koymamış. Yani işte bu sonradan çıkan Hanefi Akın tarafından ne yapılmış? Tercüme edilmiş ama ben bunun tercüme edildiğine inanmıyorum. Aynen buradan alınmış. Yerinden bir baskı yani. Yoksa tercüme edilse bu babı görürdü herhalde değil mi? Ufuzun bir bab. Evet. Şimdi bu babın altında arkadaşlar en sahibi olmak üzere önce Ebu Hureyre hadisiyle başlamış daha sonra İbn Ömer ve evet Ebu Malik babasıyla ne yapmış Tarık'tan radiyallahu anhtan hadisi rivayet etmiş şimdi alalım bakalım hadisleri ne diyormuş hadiste evet gâle limağmur <gülüyor> büsün rehmehullah gâle ettesene gutey mutubunu sa'idin gâle ettesene leysubunu sa'idin ukaydin ani zuhriyi Gal akbarenî Ubeydullah bunu Abdullah la bunu Utayb bin Mes'ud din Ebû Hurayre'ye de gale lemma tuwfiye rasul tufiye tufiye meçhul tufiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve istuhlife Ebû Bekir ba'dahu ve, ve kefara men kefara min el-Arabi gale Umar bin Khattabi dedi be beki كيف تقاتل الله صلى الله الناس يقول لا اله الله فمن قال لا الله فقد اسمن مني ماله ونفسه الا بحقها وحسابه الله بحقه والله من فرقة بين السلاطين وبين, ز... وبين السلاطين والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو من أوني من أوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاة لقاة لقاثتهم على من فقال أم رضن الخطابي فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَهَا صَدْرَ اَبِي بَكْرِ لِقِتَالِ فَاَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ Malum bir hadis aslında. Yani çok bildik bir hadis ama tabi bu hadisleri doğru bağlamda kullanmak önemli. Yani yoksa hadisi bilirsin ama nerede kullanacağını bilmezsen herkese kafir de diyebilirsin. Değil mi? Heh. Önemli bir bağlam. Burada şarihlerin ne, neyine tespitlerine verdikleri bilgileri itimatta fayda var. Yoksa zahiri bir anlayışla hadisten yola çıkarak her türlü ney islerle kalkışabilirsin. O da Allah muhafaza. Çok ne olur? Tehlikeli olur. Evet. Tercümesini oku. Nasıl? Tercümesini oku. Şey. Bak Hadi ee, okuduk ya bak başlığının. Bize Kutay Betübü'nü sait rivayet etti. Evet. Kutay Betübü'nü sait. Bu kimin hocası? İmam Müslim'in hocası bize demiş değil mi? Evet. Dedi ki bize 1000 saat. He. O da hocasının hocası. 1000 saat aldık bunları. Ukeyl'den. Evet, anne ile Ukeyl'den kimmiş Ukeyl? Ukeyl bin Halit Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh azatlısıdır. 141 tarihinde Mısır'da vefat etti. Yani demek ki tabiinde. Hazreti Osman'ı görmüş, onun azatlısı. Demek ki tabiinden, değil mi? Evet. O kimden? O da Zühri'den. Meşhur evet oku kimmiş Ki bakın ilk kez geçtiği için hakkında çok bilgi verecek Zühri evet. İbn-i Şihab Ebu Bekir Muhammed bin Müslim Bin Uvedullah bin Abdullah Bin Şihab bin Abdullah Bin El Haris Bin Zuhretuz, Zuhret, Zuhretes Zuhri İslam'ın temellerinden biri olan Sünni Nebevi'yi Müdevven ilim haline getirmek üzere ilk işi yapan büyük imamdır Yani kendisinden talep edilmiştir Evet. Kim talep etmiştir? Ömer bin Abdülaziz talep etmiştir ve ne yapmıştı? Sünneti ilk müdevven yani toplayan bir kitap bir kitap halinde toplayan ne? Zat. Evet. Zamanındaki ilmi hadis hafızları arasında en bilgili olan odur. Kitabullah'tan sonra dinin ana kaynağı olan sünnetin ebeveyninin en kıymetli metinleri hükme layık hükme layık görülen Kütüb-i imamlarının hepsi kendisinden hadis tarih etmişler. Yani Buhari, Müslim, bu Davud, Tirmizi, Nesai İbni Maci hepsinin neyi? Hocası. En dayanak hocası değilse de doğrudan ney? Temel dayanak ravilerinden. Hocasının hocası da olur. İlla hocası olması gerekmiyor. Burada mesela İmam Müslim'in hocası değil. Hocası. Ha, bak burada İmam Müslim'in neyi değil? Hocası değil. Ha, değil mi? Hocasının hocası. Evet. Devam edelim. Yani hepsinin temel ravilerinden. Devam edelim. Kendisi de Abdullah bin Ömer, Seyid bin Sa'd, Enes bin Malik, Mahmud bin Rebi, Said bin Müseyyep, Ebi Umame bin Seh gibi i̇ltihal Nebevi sırasında yaşları genç olan sahabe-i kiram radıyallahu anhuma anhum haz Hazretlerinden ve tabi'nin büyüklerinden hadis-i şerif aks ve istima elemiştir. Ahs almıştır, istima ilemiştir, işitmiştir. Evet. Kendisinden Akil Yunus Yunus. Cebidi Salih bin Kaysan, Maamer Shuayb ibn Ebü Hamza, Evzâyi Leis bin Saad, İmam Malik ibn Ebizip, Amr bin Elharis, İbrahim bin Saad, Şüfyan bin Uyene, Rahimullah gibi eyimeyi tabiî, hadisi şerif, hadisi şerif aks ve istimaylemiş. Demek ki talebelerinden bir tanesi de İmam Malik. İmam Malik deney, öğrencilerinden bir tanesi. Zaten Malik İmam Muvadda'yı tertip ederken özellikle hocası İbn-i Zühri'nin telkinleriyle ne yapıyor? Muvatta'yı telkin şey yapıyor değil mi? Tehlif ediyor evet. Devam edelim. Adı Hulefayi Raşid'in defterine yazılan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhum'un onun hakkında Tünan-i Nebeviye'yi Var mı Hulefayi Raşid'in defteri diye bir defter? Yok. Neyi kastediyor? Onun isminin içerisine geçiyor. Yani iltifat, e, iltifat ediyor efendim. yani. Yani Hazreti Ali'den sonra ney? Kim var? Kim var Hazreti Ali'den sonra? Ha? Yani Hazreti Hasan'ı da katabiliriz işin işine. Ha ne olur? Ömer bin Abdülaziz'de o deftere ne yapılır? Yazılabilir. Beşinci ya da altıncı diyebilirsin. Evet. İki Ömer deyince bir Ömer o bir de bu. Ha. Hazreti Ömer. Tabi Şia ikisini de hisseyemez. Ha. İkisini de hisseyemez. Ha. Devam edelim. Hazreti Ömer'in oğlu değil mi hocam? Değil, değil, değil, değil. Hazreti Ömer'in oğlu değil. Değil. Hazreti Osman'ın soyunda. Ha, değil. Emevi'dir. Evet, Emevi'dir. Evet. Hazreti Ömer'in soyundan değil. Ama tabii hepsi bir yerde birleşiyor da doğrudan Hazreti Osman'ın soyuna daha yakındır. Emevi. Evet, devam edelim. Sünnî mebeviyeyi Zühriden iyi bilen bir kimse kalmadı dediğini Yani Muaviye'nin soyundandır desek daha doğru olur. Sünnün nebevîyi zühreden iyi bilen bir kimse kalmadı dediğini Zehebi Teskirutul Huffaz cilt 1 sayfa 109'a İmam İmamla Bin saat onun için zühre insanların en cömertlerinden biriydi demiştir. Elinde kalem çavuz Sünnün Nebeviye ile meşgul zevatı dolaşır dinler sonra birbirine mukabele mukayese eder tespit ederdi. Şam'ın fatihi unvanına bir hakkın layık olan bir hakkın. Bir hakkın layık olan imam Mekul. Ne demek bir hakkın? hakkıyla. Ha, la, Lu yok işte. Bir harfice ne yapmış? Kullanmış. La'lar, lular sonra çıkmış. Ha, devam et. Layık olan İmam mekul. Radiyallahu anha. Buluşup görüştüğün alemler içinde en alim kim deyince İmam Bu mekul, Radiyallahu Antidir. Rahmetullahi aleyhi daha doğru olur. RH burada rahmet. RA olsaydı Radiyallahu oldu. Rahmetullahi aleyh desen daha doğru olur. Ya da rahimehullah. He, devam et. Oluşup görüştüğün alimler içinden en alim kim deyince İmam Mekul İbni Şiha Biz Zühri diye cevap vermiştir. Ondan sonra kim deyince diye sorulunca İmam Mekul yine İbni Şiha Biz Zühri diye cevap vermiştir. Başka tanımam yani diyor. Hı. İmam İbn Şiha Biz Zühri 17 Ramazan 124 Hicr'de Dar ı ahirede irtihal eylemiştir. Yani sahabinin en son öleni yüz olarak telakki edilirse demek ki tabiinden oluyor değil mi? Bir ittifak. Ki doğumu da yani kaç yaşında öldüğüne bağlı. Hı, ona bakmak lazım. Kaç yaşında doğmuşsa ona göre de hangi dönemde doğduğunda ne yapabiliriz? Tespit edebiliriz ama her halükarda ney? Tabiinde. Evet. İşte İbn-i ez Zühri. Ne yapmış? Orada İbn-i ez Zühri diyor ki, evet devam edelim. Ne diyor? Bana Ubeydullah bin... Evet. Tercümeyi devam et. Bana... Ubeydullah bin, Abdullah bin Ubeydullah bin, Abdullah bin Ut, Utbetik bir mesut. Kimmiş o? Ubeydullah bin, Abdullah bin Utbe, Hicri 90 sayı etmiştir. Meşhur 7 fakih biridir. Yani 7 fakihten bir tanesi. O da kimden? Ebu Hureyden nakden haber verdi. Demek ki İbn-i Şahabez Zühri doğrudan Ebu Hureyden almıyor. Arada var. Ney? Ubeydullah var. Doğrudan Ebu Hureyden almamış. Arada kim var? Ben. Ubeydullah. E görmemiş Ebu Hureyre'yi. Bazen görebilir. Rivayet onun kanalından da olmayabilir. Yani şart değil. Anlatabiliyor Aslında muyum? Ha. Var, ha. Yok görmemiş. Muhtemelen görmemiş de. Ee, ama yani e, bu görmediğine delalet etmiyor. Çünkü niye? Görü doğru rivayet ondan almaz ama kalkar. Ubeydullah ondan almıştır. Ebu Hureyre'den almıştır. Anlatabiliyor muyum? Ha. Yani şart değil. Evet ama burada aracı var arada. Evet. Ebu Hureyre şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gidip de ondan sonra Ebu Bekir halife seçildiği ve Araplardan edenler küfrettiği zaman Ömer Udnul Hattab, Ebu Bekir şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar onlarla çarpışmaya memur oldum. Şimdi her kim Allah'tan başka ilah yoktur derken memur oldum derken memur kılındım desek daha doğru. Memur oldum deyince sanki memur olmuş oluyor. Ha, umirtu diyor burada. Ha, emredildi yani memur kılındım demek daha doğru memur edildim demek daha doğru yani burada direkt o memuriyeti kendi almıyor memuriyeti ona veriyorlar veren kim Allah ha, yoksa yani kendi başına böyle bir memuriyet iddiasında değil İslam'da, İslam'da görev verilir ha, ha, alınmaz ha, verilir değil mi? Ha. Evet hele, nübüvvetse Allah ama onu da öyle söyleme sonra birileri başka bir şey söyler ha. iş nübüvvet olunca iş farklı olur ha. devam et ha. İnsanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar onlarla çarpışmaya memur kılındım. Şimdi her kim Allah'tan başka ilah yoktur derse malını ve canını benden korumuş olur. Bak şimdi bunların hepsi hadis babında, bab başlığında var. He. İnsanlarla şunu şunu deyinceye kadar ne? Savaşmak. Savaşmak değil mi? Ama Allah'tan başka ilah yok bak burada. Muhammed onun Resulü'dür ibaresi yok burada. Sonraki rivayetlerde gelecek o. İmam Nevi o başlıkları boşuna koymuyor. Adam şimdi Muhammed'e iman etmese iş bitti. Ulan öyle. peygamber diyor ki savaş vur boynunu diyor. Olmaz öyle şey diyor. E ya işte buradaki rivayette geçmiyor. Ya buradakinde geçmez, öbürkünde geçer. Yani bu şey değil ki. bulmaca değil ki bu. Hadislere bulmaca mantığıyla yaklaşıyor adam. Yani burada ne diyor Allah'tan başka ilah yok. Yok deyinceye kadar savaşmakla ne yaptım diyor? Emr emron oldum diyor. He derse malını canını benden ne yapar korur. Bitti mi bitmedi? Evet. Ancak hakkıyla olursa müstesna. Evet. Onun Hı. hesabı Allah'a kalmıştır. Bu evet. halde sen nasıl oluyor da insanlarla harp ediyorsun. Ha. Vekil... Tabi illa bir hakkıyı burada doğru tercüme etmemiş. Ha. Ne demiş? Ancak hakkıyla olursa müstesna. Burada ancak hakkıyla olursa müstesna değil. Ha. Ancak İslam'ın hakkı müstesna. Ancak İslam'ın hakkı müstesna. Ne demek ancak İslam'ın hakkı müstesna? İslam zekâlıktır. Hmm, yani şu işte. Yani eğer, eğer İslam o adamın boynunun vurulmasını emrediyorsa bir olaydan dolayı o hak, o kanun, o fiili durum müstesna. Yani tamam la ilahe illallah dedi, Muhammedun Resulullah dedi tamam ben onu ne yapmıyorum? Boynunu vurmuyorum. Doğru. Ama e kalkar mesela ne yaparsa Aslında. evliyken zina yaparsa ya da ne yaparsa kasıtlı birini öldürürse anladık değil mi? Ha, bu durum hariç burada tabi bu tercümede niye böyle bir şey yapılmış? anlamak zor bakalım şimdi şerhe gidelim acaba şerhte doğru bilgi var mı? evet siz okudunuz ha, kıyas edeceksiniz bunları tabi okuduysanız artist gibi gelmediyseniz ha, devam et Ebu Bekir, vallahi namazı zekatın arasını ayıranlarla mutlaka harp edeceğim. Çünkü zekat malın hakkıdır. Aslında bak, Hazreti Ömer çok şedittir değil mi? Hazreti Ebu Bekir de çok merhametlidir, öyle bilir. Ya Burada roller değişmiş. Ya Hazreti Ömer'e kalsa asmalı kesmeli ama burada yani hiç Hazreti Ömer asmıyor, kesmiyor. Asan kesen kim? Niye öyle? Ya çünkü yani Hazreti Ömer yani o şiddetini, gılzatını kendi nefsinden almıyor ki. Kendine göre bildiği doğrulardan alıyor. Burada da Hazreti Ebubekir başta yanlış görüyor. Başta yanlış görüyor. Adam la ilahe illallah dedi, Muhammed Resulullah dedi. Ee nasıl olur da sen bu adamın boynunu vurursun? Malı, canı, nefsi ne? Mahfuz, masum. Evet. Devam edelim. Vallahi, Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veren geldikleri yılları bana vermez. İkal. Bugün ikal arabın başına taktığı şeye deniyor değil mi? O siyah kuşağı. İşte niye? Çünkü eskiden o ikal yani o başına taktığı şeyi iki şey için kullanıyordu. Hem hayvanı boynundan tutup çekmek için demenin boynu uzundur ya tak onu geçirdin mi hayvanı çekersin peşinden hee hem de ne? Yeri geldiğinde başına da koyuyordu. Şimdi ama tabii o sadece başa konuluyor. İkal deniyor. Halbuki ikal o işte gerçekten. Bağlamış. Hayvanın yuları. Bağlamış. Evet. Yuları. Evet. Yular. Devam edelim. Verm, vermedikleriden dolayı onlarla behamel harp edelim. Behamel yani hemen. Hiç şey yapmadan. Beklemeden. Heh. Bunun üzere Ömer Ünlü Hattab vallahi iyi ki Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'in kalbine Kıtal için futuhat vermiş. Bu anladım ki bu kıtal hakmıştı. Yani mesela kıtal için futuhat vermiş. Yani bu mesela bu tabir de tabii yani bugünün tabirlerinden değil. Yani e, biz böyle daha çok bunu böyle tercüme etmiyoruz. Ha. Kaşşaraha sadra. Ebi lil kıtal. Yani Allah Azze ve Celle yani kıtal için yani o kıtale haklı gerekçe için Hz. Ebu Bekir'in kıtal olayının doğruluğunu Ortaya koymak için yani bu Allah tarafından Ebu Bekir'in gönlüne konulmuş ney bir gönül ferahlığı genişliği yani iştihadındaki ney Haklı. isabet haklılık. Bunu Allah koymuş sadrına ben anladım diyor ki anladım ki diyor zaten onun bu yaptığı ney doğru hak. Tabi böyle bir tercüme etmiş yanlış bir tercüme değil bu ilkinden daha ehven ama ilkinde o bir problem yani ancak hakkıyla olursa müstesna problem He? yanlış anlaşılabilir. Burada yanlış anlama yok bir takdir var yani böyle uygun görmüş. Fütahat yani, yani o da yani fütahat işte yani açıklık geniş görüklü. İşte eskilerin kullandığı tabirler bugün tabi bu kadar da belki bu tabir maruf değil yani bilinmiyor. He? Şimdi hadisimiz bu. Hadisimiz bu. Bu hadisin muhtelif tarikleri var, muhtelif lafızları var. Bizzat Ebu Hureyre'nin kendisinden ve diğer sahabilerden. İmam Müslim'in en sayı kabul ettiği bu, bu kanaldan gelen ilk olarak bunu ne yapmış bize vermiş. Malum bir hadis. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Şöyle bir şerhine gidelim bakalım ne bilgiler verecek oradan yola şeye çıkarak açıklarız. Evet oku bakalım. Bu hadisi Müslim Rahimullah Ebu Hureyre, Cabir, Abdullah bin Ömer ve Tarık ve Tarık Rab, radıyallahu anh'ım haziratından tarih ettiği gibi. Yani demek ki bunu e, bu babta tabi e, şeyden yok Cabir'den yok. Cabir bin Abdullah'dan yok bu bapta. Var mı? Gördünüz mü Cabir bin Abdullah'dan var mı bu bapta? He? Okudunuz mu? Var mı Cabir bin Abdullah'dan bu bapta? Hı. İlki Ebu Hureyre değil mi? İlki Ebu Hureyre. Evet. Evet. İkincisi de Ebu Hureyre. Üçüncüsü de Ebu Hureyre. Evet. Dördüncüsü de Ebu Hureyre. Beşincisi Abdullah İmni Ömer. Altıncısı Ebu Mali'nin babası ki o Tarık Evet Yedincisi de gene Tarık Başka bapta Cabir'den rivayet ediyor Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a'dan bu bapta yok tespit edebildiğimiz kadar He, Belki Senedin sonunda zikrediyordur İşte Onlara bakın diyorum ben şimdi benim bir bildiğim var ama Bunu burada söylemiyorum yani siz bakacaksınız okuyacaksınız arkadaşlar bunları Karşılaştıracaksınız, öyle karşılaştırmadan gelmeyin. Bakın okuyun. Ya 7-8 sayfa ya, bir hafta. Şöyle bir bakın 7-8 sayfa. Yani her gün alınmıyor ki bu ya. Okumadan gelmeyin. Okursanız daha iyi olur, daha rahat olur. Heh. Evet, demek ki böyle. Peki Buhari kimden? Hı? Buhari. Rahmetullah dahi Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Enes radıyallahu anhundan... Farklı bir de Enes'ten rivayet etmiş. Enes bin Malik'ten bak. Müslüm'de Enes bin Malik'ten yok bu rivayet değil mi? He. Evet. Namaz ve zekat balizlerine rivayet eylemiştir. Hmm. Hadis diğer sayı kitaplarında da mevcuttur. Hepsinde hemen hemen mevcut. Evet he. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gidip de ondan sonra Ebu Bekir halife seçildiği ve araplardan küfredenler küfrettiği zaman. Yani peygamber efendimiz vefat ediyor. Vefat ettiriliyor. Tufiye demek. Vefat ettirilmek demek. Mate dediğinde ölüyor. Peygamber için pek mate kullanılmıyor. Teveffa değil. Tufiye yani vefat ettiren Allah. Peygamber efendimiz vefat ediyor. Bir. Birinci merhale. İkinci merhale Ebu Bekir radıyallahu anh ustuhlife. Peygamber Efendimiz'den sonra Ebubekir Bekir Badehu Halife seçiliyor Yani kendi seçmiyor kendini halife Heh. Kendini halife ilan etmiyor Beni sakife olayını düşünün biliyorsunuz Heh. Yetmiyor Peşinden de Araplardan Bir kısım kabileler ne yapıyor Dinden İrtidat ediyor değil mi Çıkıyorlar Bir kısmı ne yapıyorlar dinden irtidat ediyorlar. ettiğinde yani kafirken küfrediyor değil. Dine girmiş ama irtidat ediyor. ediyor. Neyle bu sabit işte? İşte hadisin başı bu. Hazreti Ebu Hureyre bunu böyle naklediyor. Yani Ebu Hureyre diyor ki işte bunlar dinden irtidat ettiler. Niye irtidat ettiler? Yani peygamber öldü. Bundan sonra zekat vermek ne değil? Farz değil. Yani zekat farz değil değil. Peygamberin vefatıyla zekat işi Bitti biz gelir ona verirdik parayı. Ha. Anladık değil mi? Ha. Yoksa zekatın faziyetini inkar değil. Ya ne? Peygamberin vefatından sonra faziyetini inkar. Aynı şey. Hükmü kaldırıyor. Hükmü kaldırıyor. Hükmü kaldırıyor. Hükmü bir şey ha. Ha. Yani ne demek istiyor burada? Şunu demek istiyor. Ha. İşte bundan dolayı küfrettiler diyor Hazreti Ebû Hureyre. Orada onun bir rivayet çıkarımı var. Ha. Ne oluyor ondan sonra işte? E ee, Hazreti Ebubekir de böyle söylüyor. Şimdi oku bu cümleyi. ifadesini. mı? İfadesini. İfadesini hatta uzun uzadıya ve güzel bir şekilde şerh etmiş. Nevevi de bunu beğenerek Müslüm şerhine almış almıştır. Hatta evet. bir ne yapayım Halimü's-Sünen de bunu açıklıyor. Evet. şudur. Türk bir alim, hatta bir hep söylüyoruz. Evet, he. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra dinden dönenler iki iki sınıftır. Bunlardan biri tamamıyla dinden itiraz ederek küfürörmüş. Hz. Ebu Hüleyi radıyallahu Radiyallahu Anh'ın anlatmak istediği işte bunlardır ki iki taifeye ayrılırlar. Birinci taife Müsellimetul Kezzab'ın peygamberlik iddiasını tasdik eden Beni Hanife ile onlara tabi olanlar ve El-Esved'un Ansin'in peşinden giden Yemenlilerle onlara tabi olanlardır. Bu fırkaya mensup olanların cümlesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini inkar ediyor. Yani bunda problem yok yani Hz. Ömer'in bunu anlaması ne değil? Zor değil yani bunda problem yok yani bitti. Yani ne yaptılar? Peygamberlik iddia ettiler. Onun peşinden gittiler. Yani bu zaten bir ittifak kafir. en kafir yani. Bunda problem yok. Bu yani hilaflı bir şey değil. Evet. Heh, devam edelim. Hz. Ebu Bekir bunlarla harp etti. Bin netice Musülemeyi Yemame'de, el de sam da tepel etti ve onlara tabi olanların ekserisi helak etti. Kurtulabilen, kurtulabilenler de dağılıp kaçtılar. Helak etti yani. İhlak etti değil mi? Heder etti. Hep gebertti. Hıh. İkinci tayife dinden şeriatın bütün ahkamını inkar eden namaz, ze namaz zekat gibi bütün ibadetleri terk edenlerdir. Bunlar tamamıyla cahilet değerindeki hallerine dönmüşlerdir. İşte bu mesele ne? Yani e, burada şimdi ne bilgi veriyor? Namazı da ne yaptılar? Ortadan kaldırdılar. Orucu da işte e, zekatı da belki haccı da ama he, özellikle ikinci sınıf mürtetler dediği orada bilgi verecek. He, ne? Zekatı ne yapanlar? Tamamen ilga edenler, kaldıranlar. Evet, devam edelim şimdi. Bu sebeple Mekke, Medine mes mescitleriyle El-Bahri'ndeki Abdülkaç mescidinden başka ibadete açık mescit hemen hemen kalmamış. Yani namazı da bırakmışlar. Değil mi bunlar? Heh. Müslümanlar Allah'ın yardım yetişinceye kadar bir hayli sıkıntı çektiler. Evet. Hı. İkinci sıra mürtetler namaz ve zekata birbirinden ayrılır. Şimdi he, iki taife var dedik. Şimdi bakın şöyle koyun. İki taife. He. Birinci taife hı. anladık değil mi arkadaşlar? Diye, doğrudan peygamberi inkar edenler. Birinci taife doğrudan peygamberi ne yapan? He. İnkar edenler. He. He. Aynen evet. He. İşte müseylemetül kezzap yine He. el esvedül ansi. Anladık değil mi arkadaşlar? He. Yani iki sınıf dediği Bunlardan he, iki sınıf dediği ilk sınıfı teşkil eden ney? Doğrudan peygamberi kabul etmeyenler. He, bu birinci sınıf. İkinci sınıf dediği tamam mı? He, en sonda zikrettiği ama birinci sınıfı da iki şık ayırıyor. Birinci sınıfı da ne yapıyor? İki şıkka ayırıyor. Onun için öyle yapın. Daha doğru olur. Ne yapın? He, şu açıl sayfa 183'ü. Kaçtınız mı 183'ü? 183. He, Şimdi ayrılırlar diyor ya. Ayrılırlar dediği yere 1. sınıf yazın. Ayrılırlar dediği yere 1. sınıf yazın. Tabi o dönemde böyle taksimat yok. 1. sınıf deyin. Evet. Ayrılırlar dediği yere 1. sınıf Yazdınız mı? 1. taife diyor ya. 1. taifeye A deyin. Büyük A. Yani bir o sınıf 1. sınıf 2 taifeye ayrılıyor. A 1. taife B 2. taife. Anladık mı? He bunlar bil ittifak kafir. Yani 1. sınıf kafir. Ney? E, peygamberin nübüvvetini inkar edenler bu 1. taife, 1. sınıfın 1. sınıf 2. taifesi de şeriatın ahkamını ne yapanlar? İnkar edenler. He, bir de ne var? 2. sınıf var. İşte o ikinci sınıf dediği... işte İşte bu ikinci sınıf... Zekata... Önem vermemezlik gibi bir durumla ne yapıyorlar? Ee, baş başa kalıyorlar. Yani onu yapıyorlar. Şimdi okul. Evet. İkinci sınıf mürtedler namaz zekatı birbirine ayrılırlar. Ayrılanlardır. Bunlar namazın farz olduğunu kabul ediyorlar. Fakat, zek fakat zekatı tanımıyorlar. Anladık mı? Namazı kılıyorlar. Farz olduğunu kabul ediyorlar yeri geldiğinde ama... Anladım. he Heh. Niye o da peygamber öldü zekat bitti çünkü biz ona veriyorduk. Heh, devam edelim. Hakikatte mürtet değil, bağlıydılar. Ancak Bağlı, mü... Bağlı. asi demek. Heh. Ancak mürtetler arasında karış mürtetler arasında karışıkları için onlar da mürtet denilmiştir. Onlara da mürtet denilmiştir. Zekat vermenden içinde onu vermek isteyenler bile vardı. Yalnız da işleri buna mani olduğundan veremiyorlar. Heh. Vermek isteyenler var ama reisleri buna mali oluyor. Çünkü Muhammed öldü ona veriyorduk. Diyenler var. Şimdi he, mali olma cümlesi vardı ya. Bab başlığında. He, he, he. Yani gelecek o birazdan. Diğer rivayetlerde de geçecek. He, biraz da onu iham ettiriyor. Devam edelim. Benim yer bu kabilesi bunlardandır. Meskur kabile kendi aralarında zekatlarını toplamış. Tam Ebu Bekir radıyallahu anh'a göndermek üzereken Malik bin Nüveyre buna mani olmuş ve toplanan zekat mallarını kabile dağıtmıştır. Gördün mü? He. Adamlar veriyorlar ama işte ne yapıyor? Kabile reisi he. ne yapıyorlar? E, ne yapıyor? Malik bin Nüveyre buna engel oluyor ve bunu yeniden kabileye dağıtıyor. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Bekir radıyallahu anh'a itiraz ederek münakaşa girmesi bunlar hakkında olur. Şey. işte o birinci sınıfın birinci ile ikinci tayfesi hakkında değil. Öyle anlamayın. Onlar bir ittifak kafir zaten. İkinci sınıf hakkında. İkinci sınıf hakkında. Anladık değil mi? Ha, o bak başlığını unutmayın. Evet. Heh. Heh. Yoksa yani ya işte vay be öbürküler hakkında da ya Türk kezzabı peygamber kabul edenler hakkında da Hazreti Ömer nasıl kalkar Ebu Bekir'e meydan okur? Öyle bir şey yok. Zaten verdiği cevaptan belli Hazreti Ebu Bekir'in. Namaz ve zekatın arasını ne yapanlar? Ayranlar diyor, açanlar diyor yani dikkat edelim Heh. Evet çok önemli bu yani bunları birbirinden ayırt edemezsiniz Heh. vermemek ayrı vermekten iştinap etmek ayrı yani adam tembeldir vermez devlet gelir zorla alır o yılın zekatını ve malının yarısını ama vermem der savaşırsa işte o zaman kellesini alır devlet ama yani dikkat edelim e, Malda da çoluğa çocuğa kalmaz çoluk çocuk müslüman olacağı için malı da hepsi ne yapar beytül mala devredilir Evet. Devam edelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın itiraz hadisinin bakıldığı, baktığı ve üzerinde fazla durmadığı içindir. Ebu Bekir radıyallahu anh ise şartlara ifa edildiği takdirde meselenin mal ve can dokulmazlığını tazammım ettiğini kast ederek zekat malın hakkıdır demiştir. Evet. Hazır Ebu Bekir namaz kılmaktan imtina edenlerle harp edileceğine ashab-ı as as kiramın icmai bulunduğunu bildiği için zekat meselesini namaza kıyas etmiştir. <gülüyor> <gülüyor> yani Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür olarak evet. görmezlerdi. Yani buradan şunu biz anlıyoruz. Abdülhamd-i Şakik tabiinden yani ha, namazın terkinden başka hiçbir amelin terki küfür değil. O halde zekatın da terki küfür değil. Ama mesele istihlal olursa farklı olur. Yani vermemek helaldir derse. Arada fark var. Anladık değil mi? Hazreti Ömer'in belki anlamadığı buydu o anda. O vermemeyle, zekatı vermemeyle vermemek helaldir demeyi karıştırmış olabilir. Ama namazı kılmak, namazı kılmamayla kılmamak helaldir demek biraz farklı. Onların nazarında. Çünkü namaz kılmayan bir Müslüman yok. Şimdi ben her zaman şunu delil getiriyorum arkadaşlara. Diyorlar ki işte namazı tekâsülen terk etmek küfürdür. Çünkü sahabeye göre namazı terk etmek küfürdür. Lan zekatını vermeyen bile namazını kılıyormuş. Zaten namazı terk etmek diye bir şey yok ki. Yani namazını terk ettiği için kafası vurulan yok. Böyle bir olay zaten yok o günde. Gündemde yok. Bak zekatını vermeyen bile namazını kılıyor. Gördük mü? Zekatını vermeyen namazını kılıyor yani namaz kılmama diye bir şey yok ki ordu onun lehine delil yok farklı bir olay yok yani yok işte Yani zekatını vermeyen namaz kılıyor ya yani o kadar şey mefhum açık Heh. Heh. velev ki olsun çok önemli değil yani bizim burada değinmek istediğimiz olay şu yani belki Hazreti Ömer bunu ne yapamadı o anda idrak edemedi o anda onu idrak edemedi İstihlal deyip geçmeyin. Helal görme. Yani işte ne haramı helal görme ya da farzı terkini helal görme. Bu çok önemlidir ehli sünnette. Bizi haricilerden ayırır. Yani farzın terkini helal görmediği sürece terkinden dolayı kafir olmaz. Sopa yer, dayak yer, o ayrı. Ama kafir olmaz. Bu çok önemli bir kural. Şimdi devam edelim. Heh. Hazreti Ömer hadisin umumu ile ihtiyaçta bulunmuştur. Bu hadise ammın bu hadisin bu hadise ammın kıyasla tahsis edebileceğine yani genel hüküm yani Hazreti Ömer e, hadisin geneline baktı. E, yani işte la ilahe illallah deme meselesine baktı. Halbuki e, aynı zamanda da ne yaptı Hazreti Ebubekir? Bekir? Namazın terkine kıyas etti. Neyi? Zekatın terkini. Şimdi namazı kılmayan öldürülür. Peki riddeten mi öldürülür? Şimdi bunu eğer sen namazın bak terk edenlere Hazreti Ebubekir neyi kıyas etti dersen, zekatı terk edenlere kıyas etti dersen o zaman şu denir. Dikkat edelim arkadaşlar. Heh, çok önemlidir bu. Zekatı terk edenleri namazı terk edenlere kıyas etti de. Namazı terk edenleri kafir gördü. Zekatı terk edenleri kafir mi gördü olur. Yoksa kıyas ettiği sadece öldürme eylemi midir? Eğer kıyas ettiği sadece öldürme eylemi değilse, namazı terk eden kafir olduğu için öldürülür ondan dolayı öldürülüyorsa, zekatı da terk eden kafir olduğu için öldürülür mü? Eğer zekatı da terk eden kafir için öldürülüyorsa, ehl sünnette zekatın faziyetini kabul edip de, Vermeyen, kafir olarak öldürülen diyen kimdir? O halde demek ki buradaki kıyas imana değil ya ney? Eylemin terkine tereddübeten doğrudan öldürme eylemidir. Yoksa neden öldürme eylemi değildir? Önemli değil hadden ya da riddeten. Buradaki kıyas doğrudan öldürme eylemi nedir? Yoksa Riddeten mi öldürülmüştür Hadden mi öldürülmüştür değil Eğer öyle olursa problem olur bu Çünkü zekatı terk eden de Eğer sırf terkinden dolayı öldürülüyorsa Sırf terkinden dolayı öldürülüyorsa Yani Faziyetin inkar değil ha, Sadece terkinden dolayı öldürülüyorsa Kafir olur anlamı çıkar ya Dikkat edeceğiz Yani şimdi meseleleri kıyas ederken Böyle doğru kıyas edeceğiz evet doğru öldürmüş ama neye binaen öldürmüş terke binaen öldürmüş imani gayri imani mesele değil bu o ayrı onu değerlendir Hazreti Ömer'in karşı çıktığı olay bu zaten Hazreti Ömer bilse zekatı vermeyen kafirdir işi bitirecek ama zekatı vermemek ayrı şey faziyetini inkar, inkar etmek ayrı şey ona dikkat edelim Ha, namaz kılmayan öldürülür. E öldürülür doğru. Hanefiler dışında herkes de öldürülür. Ama niye öldürülür? Hanbelilerin bir konuna göre riddeten öldürülür. Kafir olduğu için. Ama İmam Ahmet'ten gelen diğer rivayet İbni Battan'ın ve diğerlerinin rivayeti hadden öldürülür. Yani kafir olduğu için değil namazı terk ettiği için. E şafilerde de aynısı var. Malikilerde de aynısı var zaten. Onlara göre de öldürüldü ama riddeten değil hadden. Anladık mı şimdi bakın yani nasları böyle bağlayın birbirine bunu göreceksiniz. O farklı bir olay. Öldürülmede ihtilaf yok. Ama niye öldürüldüğünde ihtilaf var? Heh. E şimdi zekat nedir? Bursuz. Namazı kılın zekatı verin de müşriklerden olmayın ayeti. E şimdi adam bu ayeti kerimeyi namazın terkini küfüre delil gösteriyor. Ya o zaman zekatın terkini de küfüre delildir bu ayet. Kim ne dediğini bilmiyor. Namaz kılın zekatı verin de müşriklerden olmayın. E ne olacak şimdi? Ya bu ayet eğer namazın terkine küfürse delil, e zekatın terkine de küfür olur. Anlatabildim mi? He. Dikkat etmek lazım. Yani bu Necm Hoca'yı aşar. O ayrı. Ben burada ona dikkat çekmiyorum. Benim dikkat çekmek istediğim yani ulemanın cühdünü, gayretini böyle boş bir şey zannetmeyin. Ya işte koskoca Şafii işte durmuş durmuş iştahat etmiş. Ya onca nas dururken görüyor musun? Bak bak bak bak. bak. Koskoca İmam Malik Bin Enes İbni Şabın neyi? Talebesi. Vay be durup dururken iştahat etmiş. Bak bak bak bak. bak. Hiç işi yok yani bunların. Böyle bir şey derken adam korkusun. Kafasını artık gökten taşmıyor. Yoksa adil ve akıllı bir Müslümanın kılıcı kafasına mı isabet eder onu bilmiyorum korksun. Bu meseleler tartışılırken yani çok dikkatli tartışmak lazım. Ulama itham etmemek lazım. Yani İmam Malik. İmam Malik muvattasındaki kaç rivayet İmam Buhari ve Müslim'in sayında vardır? Belagatı çıkarsan cüllüsü. İçinde belagat vardır. Cüllüs hemen hemen ekserisi nerede vardır mevcut? Sayen mevcuttur. Yani daha sayyan yok ortada İmam Varken. <gülüyor> Buhar ve Müslüm yok ortada. Anlatabildim ne demek istediğimi? Çok önemli bir olay. Ha, yani bu insanlar bu fetvalara boşuna vermiyorlar. Bu fetvaları boşuna vermiyorlar. Ha, İmam Ahmet'ten Amenna başüstü ama İmam Ahmed'ten iki kabil var. Tek de değil. İki kabil var. Yani İbn Battal ve İbn Kudame bunu özelde tercih ediyor. Hadden öldürülür diyor. Riddetten değil. Ha. doğrudur yanlıştır o mesele değil. Ama mevcut. O halde üç buçağa yarım. 3 buçağa yarım. Ya hocam ne yaptın sen? Buhari'de rivayet var, Müslim'de rivayet var. E doğru aynı rivayetler Muhattada da var. İmam Ahmed'in Müsned'inde de var. İmam Şafii'nin müsnedinde, ümmünde de var. O rivayetleri görmemiş onlar değil mi? Vay be! Ne rivayetmiş bu ya? İmanla şirk arasında, küfür arasında namazın terki vardır. Terk eden kafir olur. Yani yani bu rivayetleri görmemiş. Ne İmam Malik görmüş, ne Şafi görmüş, ne İmam Ahmet görmüş. Ya İmam Buhari Müslüm yokken bunlar vardı. İmam Ahmet Buhari'nin hocasıdır biliyorsunuz. E İmam Şafi ondan önce ki İmam Şafi İmam Ahmet çok severmiş. E İmam Malik ondan önce dikkat edelim yani ha. mesele bu. bu rivayetler var var da rivayeti nasıl anlıyorsun işte mesele o yoksa var rivayet. mevcut değil yani kayıp değil ya. bazıları onu acaba diyor hani o dönemde yoktu Buhari Müslüm. Ha. <gülüyor> Sünen e yani öyle şey olur mu ya? E yok da rivayet mevcut. Kaldı ki o rivayetin ravilerinden bir tanesi de kim biliyor musunuz? İmam Malik. O rivayetin ravilerinden bir tanesi de İmam Malik. Zaten Buhar'ın en kıymetli he, silsilesi nedir? Malin Nafi'den, Nafi'nin İbni Ömer'den onun da peygamber efendimizden rivayetidir. Bu altın silsiledir, altın zincir. Önce için yani böyle yani konuşanlara şunu tavsiye ediyorum ben Necmi Hoca olarak. Şunu tavsiye ediyorum. Bildiğim ilimle. Bildiğim kadarıyla. Ha. Mesele bu alimler olunca ağzınızı tutun. Ağzınızı tutun. Şu anki profesörlerle bu alimleri karıştırmayın. Çok dikkat etmek lazım. Evet. Devam edelim bu hadise ammın kıyasla tahsis edebileceğine ve bir hüküm hakkında varit olan emri yani am geneldir ne yapmış he kıyasla tahsis etmiş Ebu Bekir radıyallahu anh onu. yani neye tahsis etmiş neye zekata kıyasla zekatı neye kıyasla namaza kıyasla he. varit olan emrin tazammun ettiği bütün şartla istisnaların o hükmün sahih olabilmesi için muteber sayılacağına delildir e yani denmiştir bu şarihler diyor evet Hz. Ömer Ebu Bekir radıyallahu anh'ın haklı olduğunu gösterdiği delilden anlayarak kabul edince harbin lüzumu mususuna ona tabi olmuştur. Dernevet fırkalarından rafiziler Hz. Ebu Bekir'in Müslümanları esir eden ilk hükümdar olduğunu söyleyerek ona tağın ederler. Yani işte Müslüman dedikleri kim rafizilerin? Zekat vermeyenler. Ya zaten İslam tarihi boyunca hiç Müslümana Müslüman dememişler ki kafire Müslüman demişler. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani Onlara göre Hazreti Ömer'i Şehit eden adam ne? Muteber. Kabrini yapmışlar. Etrafında tavaf ediyorlar. Hazreti Osman'ı Şehit edenler muteber. Hazreti Ali'yi e Ali Şehit edenler çok muteber olmaz. Çünkü biz onları şehit etmişiz onlara göre. Yani Hazreti Hüseyin'i de Biz katletmişiz onlara göre. Hazreti Hasan'ı da biz zehirlemişiz onlara göre o ayrı. Bizden birini katleden onlar için kötü olur. Kötü mü, iyi mi? İyi olur. Onlardan birini katleden muhakkak bizizdir zaten. Onlar katletmezler. Hazreti Ali hariciler katil miydi? E ama işte Hazreti Ali hariciler katletti mi? Harici Sünni sayıyor onlar. Niye Hazreti Ali hariciler katletti? Hilafet kime kalsın diye? Sünnilere kalsın diye. Çünkü peşinden kim geldi? Hazreti Muaviye geldi. Hasan'ın çok muhakkak biliyorsunuz. Kendi eliyle devretti zaten. Şimdi olay farklı. Şimdi bakın bizden biri katledilirse onu katleden iyidir. Ama onlardan biri katledilirse muhakkak zaten biz katletmişizdir onlara göre. Heh. Onun için diyor ya yani Şevli Semih Teymi Hüseyin'i hem kandırdılar hem dolandırdılar hem yardım vaat ettiler hem etrafını kuşattılar hem de kestiler hatta öncesinde aç bıraktılar susuz bıraktılar sonra da el üstüne de döndüler dediler ki Hazreti Hüseyin siz katlettiniz yani adamların yani zihniyeti bu yani şimdi mesele bu arkadaşlar bunu bileyelim yani şimdi Hazreti Ebubekir birilerini öldürürse ya muhakkak yanlış yapmıştır çünkü Ebubekir Bekir, he he Haşim oğullarının Kureyş'in iki putu, biri Ebu Bekir, diğeri Ömer. He, demek ki yani he, bak esir ediyor, öldürüyor falan filan görüyor musunuz? E bir de Hazreti Ömer de destek vermiş yani yani. Hazreti Ömer de destek vermiş. E zaten Şia'nın biliyorsunuz e, yani İsmail'ye kolunda e, şeydir yani zekat zaten kime verilir? Ha ağa kana verilir. Bugün halde aga adam, en son Aga Han, işte onların o silsilesinden İngiltere. in gelen İngiltere'de e, şey oynatıyordu, Loto Toto oynatıyordu, at yarışlarını çekip çeviren adam. İsmail'e konuda zaten zekat ona verilir yani, ona çıkarılır. Fakir fukaraya iyi. gitmez. Tabii, fakir fukaraya gitmez. Onlar da fırka fırka. Heh. Yani demek istediğim, hal böyle olunca heh, yani eee Onlara göre böyle. Bak ama şimdi ne diyor? Akıllarınca diyor. Bak şimdi nasıl hemen burada sünniliğini konuşturuyor. Şuraya da güzel çizgi çekelim. Yani bak burada sünniliğini konuşuyor. Bu kitapta yok yok arkadaşlar. Heh. Oku. Akıllarınca Ebu Bekir radıyallahu anh'ın esir aldığı asiler mürtet değil, müteevgil Müslümanlarmış. Çünkü Teala Hazretlerinin onların mallarından kendilerini temiz bak edeceğin bir zekat al. Hı. Mealindeki ayet kelimesi ve emsali hitaplar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hasmış. Heh. Zira zekat sahibin hiçbir kimse zira zekat sahibi hiçbir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar temiz pak edemezmiş. Böyle bir şüphe karşısında ise zekatlarını vermeyen mürtedler mağza görülerek öldürmemek icap eder. Gördünüz mü? Şiaya göre bu böyle. Diyor ya ayette onların mallarından kendilerini temiz pak edeceğin zekat al. Hitap kime? Temiz e öldü. He, onlar da diyor ki şimdi peygamber alınca bunu aklıyordu, paklıyordu, temizliyordu. Yani Ebu Bekir alınca aklamaz, paklamaz ki. Pisler. O halde müteevvil bunlar. Yani tevil ediyorlar. Tevil adam öldürülür mü? Öldürülmez. Ha. Evet devam et. Ama eğer Hazreti Ali olsaydı onun yerine o aklardı, paklardı. O zaman tevil olmazdı tabii. Tek suç Hazreti Ali'nin olmaması devam edelim mi? Bu sözlerle rafiziler Hazreti Ebubekir radıyallahu anha zulüm iskat etmeye çalışırlar. Hatta bir bunlar dinden nasıtır olmayan bir kavimdir. Sermayeleri yalnız yalanla iftira, bir de selefi salihine atı tutmaktır diyerek rafizilerin kimler olduğunu güzel bir şekilde belirtti. Arkadaşlar şu sözü var ya yani şurada tekrarlama alın bu sözü. Alın bu sözü arkadaşlar. Ne yapın? He. Çerçeveletin bir yere asın. Bak hatta bir nasıl Sünni bir alim görüyor musunuz? Nasıl sünnî bir alim Heh. ne diyor yani bu rafiziler var ya rafiziler dinden nasipleri olmayan bir kavimdir sermayeleri yalnız yalan ve iftira bir de sebefi salihine atıp tutmaktır görüyor musunuz yani bundan daha güzel daha özlü bir söz alabilir mi yok Heh. evet tamam. devam et mürtedlerin bir de bir kaç sınıf olduğunu az yukarıda gördük Bunların içinden namaz, zekat ve bütün dini ahkamı inkar edenlerin ashab-ı kiram kafir hükmünü vermişlerdi. Yani bir ihtilaf yok. He. Onun için Ebu Bekir radıyallahu anh onları esir etmiş. sahabelerin eksisi de ona yardım etmişti. Hatta Hz. Ali radıyallahu anh beni Hanefe kabilesinden esir edilen bir cariye almış. Muhammed Übdül Hanefiye ismindeki oğlu bu cariden doğmuştur. Ancak sonradan ashab mürtedin esir alınmayacağına ittifak etmişlerdi. He. He, şimdi burada bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor Hazreti Ali? Beni Hanife kabilesinde nesil edilen bir cariye alıyor. Halbuki Hazreti Ebubekir he, onlarla ne yapmış? Savaşmış. Niye? Dinin ahkamını ne yaptıkları için? Reddettikleri için. He. Şimdi... Hazreti Ali Beni Halefiye kabilesinden bu cariyeyi alıyor. Oğlu Muhammed bin Halefiye de ne yapıyor? Bu cariyeden doğuyor. Muhammed bin Halefiye çok hayırlı bir çocuk aslında. Çok hayırlı bir çocuk. Heh, o ayrı. Ama o dönemde bu konu ihtilaflı. Yani bu mürtetlerden cariye alınır mı alınmaz mı? Esir alınır mı alınmaz mı? Sonra sahabe ne de ittifak ediyor? Mürtet esir olmaz ya ne yapılır? Öldürülür. Çünkü esir Yahudilerden ve Hristiyanlardan alınır. Müşriklerden bile, Mecus'tan bile ne yapılmaz? Esir alınmaz. Çünkü müşrik mürtet gibidir. Yani kafirdir yani. Bir farkı vardır. Anadan doğma kafirdir. mürtet de anadan doğma Müslümandır. Ya da sonradan Müslüman olmuştur. Yeniden ne yapmıştır? Dönmüş. Küfre dönmüştür. Heh. Bunda da icma atsılıyor. Burada şunu demek istiyor. Yani e, Hazreti Ali de mücadele etmiş. Yani ne yapmış onlarla birlikte? Bu kafirlerle aslında... Savaşmış onu demek istiyor müellif. Ha. Ey Rafiziler hisseniz olsun, nasibiniz olsun. Devam et. Rafizilerin zekat almayı emreden ayeti, ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve mahsusmuş gibi gösterme çalışmaları bir mügalatedir. Şaşırtma, yanıltma. Şimdi bak ya bu konu Rafizilerle alakasını hiç tahmin edebilir miydiniz siz? Ya ulan mürtetlerden bahsetmek dururken Rafizilerden bahsediyor şair. Niye bahsediyor? Kullanmışlar çünkü bunu. Bir şey Ebu Bekir'in aleyhine olacak da onlara göre kullanmayacaklar. Of. Hemen atlarlar. He. Devam et. Ayet-i bütün Müslümanlara am ve şamildir. Fil Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hasemirler vardır. Fakat bunların ona mahsus olduğu hiçbir şüpheye bırakmayacak şekilde bayan. Edin. Mesela bu neyi Teheccüd olayı. Ona mahsus. Burada bir problem yok. He. Devam et. Ve minel leyli fedahaccet bihi Nafiletten, Nafiletten leke. Gecenin bir kısmına o Kur'an'la sana mahsus bir ziyade farz olmak üzere namaz kıl. İslam 79 mealindeki ayet-i kerime bunlardandır. Hulasa Kur'an-ı Kerim'deki, Kur'an-ı Kerim'in hitapları üç kısım. Şimdi bu çok güzel bir bilgi. Bakın şimdi burada usul tefsirle alakalı bilgi veriyor. Kur'an'da diyor insanlığa üç şekilde hitap eder Allah. Bir Bir, bir Umumi hitaplar Ya eyyühellezine amenu iza kumtum ile salati <gülüyor> Ey iman edenler namaza kalkmak istediğiniz zaman yüzlerinizi yıkayın. Maide altı He, Şimdi e, burada ne diyor? Ey iman edenler bütün müminlere hitap. Bütün müminlere. Bütün müminlere. He, ama burada da istisnalar var değil mi? Nedir buradaki istisnalar? Deliye mümin de olsa hitap geçerli olmaz. Başka <gülüyor> çocuğa geçerli olmaz değil mi? O anda aklı başından gitmiş hastaya geçerli olmaz değil mi? Ya da ney? Hayızlı nifaslı kadına geçerli olmaz değil mi? Ha, onda olduğu gibi mesela. Heh, bu bütün mü'minlere has. Şimdi devam et. İki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem has olan itaplar. Bu altı olacak değil mi? Evet altı. Ha, yedi yanlış olmuş. Evet altı yapın onu. Peygamber Efendimiz'e has hitap. Evet. Galis etenler ki masul olmak üzere müminlere caiz değil asap 50 gibi yani mesela peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın dörtten fazla ne alması eş, eş. eş alması ve onun nikahladığı bütün kadınların ondan he, he, onun ölümünden sonra müminlerin annesi oldukları için kimse tarafından nikahlanamaması mesela ya da ganimetin belli bir hissesini kime verilmesi Peygamberin e sallallahu ve selamı verilmesi. Doğrudan. Yine öldükten sonra miras bırakmaması. Pek çok özellik var. Yani bir kısmı ayette sabit bir kısmı de sabit. Evet devam edelim. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tevcih buyrunan fakat onunla birlikte ümmeti de murat edilen kitap. Güzel. Yani direkt kitap peygamberi ama. Bizi de kastediyor. Mesela ne de olduğu gibi. Akimi salate li du li sonra kıl. İsra 78. E bu zaten 5 vakit namazdan bir tanesini gösteren nedir? Kitaptır. Aleyküm selam. Değil mi? He. Fe sal rabbike <gülüyor> ve enhar. Hen çok kullanılan değil mi? Ayetlerden bir tanesi. Kitap her ne kadar peygambere ise de bizi de ne yapıyor? Kapsıyor. Tamam. Devam edelim. Zekat bunlardan. Yani bu sondandır. Kaldı ki onun dışında zaten he, zekatın Cemil Siga ile geldiği onlarca neas var değil mi? Ve zeka. Çoğul. Onları almıyorlar ama. He, yani tekil bir iki ayette geçiyor ama çoğul pek çok ayette geçiyor. E bunca hadisler var onları almıyorlar o ayrı. Devam edelim. Binane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Müslümanların başına geçen zatın zekat toplama hususunda da onun izinden gitme onun izinden gitmesi icap eder. Hı. Bu gibi ayetlerde kitabın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tevcih buyurulması Allah'a imana davet eden ve Allah'tan gelen ayetlerin manasını beyan buyuran o oluyor şindir. Ta ki gelen emre imtisak onun beyan ettiği vecizle olsun. Yani peygamberin size koyduğu sünnetle olsun diyor. Hitap ona çünkü peygamberin size koyduğu sünnetin de burada değeri var. Evet. Hatta biliyor ki. He, şimdi bir hitap tarzı daha var. Ya yüven nas. Ey insanlar diye. He, yani bu ya yüven nas u'budu rabbekum lezi halakokum mesela. Değil mi? He, he. Bu insanlar da yine genel hitaba girer. Beni ha, ha, ha. Ya beni Adem, o ayrı ama işte insanın içi demektir o zaten. İnsan demek beni Adem demek. Adem oğlu insandır yani hayvan olmayacağına göre, ha, cin de değil yani Adem oğlu insan. Ha, yani bu o hitaptır. Onu vermiyor müminlere has. Hadiseyi burada üç şekildedir diyor. Bir diyor bütün umuma şamil, iki diyor sadece peygambere has, iki üç peygambere ha, hitaben bütün ney hem onu hem de bütün ümmeti bağlayan naslar diyor. İşte diyor zekat da bu sonucundandır diyor. Kaldı ki diyor e, imam işte Hatta bile şöyle diyor. Ne diyormuş İmam Hatta abi? Hatta abi diyor ki bagiler hakkında şöyle bir sual hatıra gelebilir. Bu adamlar zekatın farz olduğunu inkar ettikler halde nasıl Müslüman sayıldılar? Zamanımızda da bir kısım Müslümanlar zekatı inkar etseler bunlar Müslüman bunlara Müslüman hükü verilebilir mi? Cevap. Cevap Hı. hayır. Bu zamanda zekatı inkar eden kimse bütün Müslümanların icma ile kafir olur. Çünkü o dönemde ne? Zekat peygambere verilir. Peygamber öldü o halde zekat kalktı yani farziyeti kalktı diyorlardı. Tevilleri peygamberin vefatıydı. Bugün artık istikrar buldu bu değil mi? Böyle bir şey kimse diyemez onu kastediyor yani. Heh. Devam edelim. Çünkü bugün Müslümanlarıyla o günün Müslümanlar arasında fark vardır. Onların zamanında İslamiyet henüz teessüs ediyordu. Nesih vaki olarak bazı ahkamın değişmesi ihtimali... Yani vardır. nesih iddia edilerek bazı ahkam değişebilir. Bugün nesih iddia edebilir misin sen? Heh. Müslümanlar bu dini yeni kabul ettikleri için onu henüz layıkıyla bilmiyorlardı. Bu sebeple şüpheye düşmüşlerdi. Bugün ise böyle bir şey yoktur. Müslümanlık alabildiğine ayırmış, şuyu bulmuş, alim, cahil, has, am, bütün Müslümanlar zekat farz olduğunu öğrenmişlerdir. Zekattan farz olduğunu öğrenmişlerdir. Binaenine tevhid yolu arayarak onu inkar eden hiç kimse, hiçbir kimse mazun sayılamaz. Din babında farziyetine icma ümmet va vaki olan namaz, zekat, oruç. Günahlıktan temizlenme ve emsaliyle zina, içki ve haram olan mahrem, mahrem olan akraba ile evlenmek gibi haram olduğu herkesçe bilinen hükümlerden birini inkar eden dahi asla mazur olamaz. Şu kadar şu kadar var ki yeni Müslüman olan birisi dinin bütün ahkamını bilemeyeceği cihetle bilmeyerek bazılarını inkar etse kafir olur. Yani yeni Müslüman olmuş işte yani öğreniyor ve bilemeyebilir. Heh. Bunun hali Sadra İslam'daki bağilerin hali gibi. Yani İslam'ın başındaki o adamlar gibi olur. Evet. Heh. Devam et. Dinin herkese malum olmayan ahkamına gelince bunlar bir kadının teyzesi veya halasıyla bir nikah altında alınmasının haram olması dinnelere mirasın <gülüyor> altında birinin verilmesi gibi şeylerdir ki bunlardan birini inkar eden kafir olmaz. Çünkü bu gibi şeyleri her, herkes bilmez. Kim bilir? Alimler, Alimler bilir. Sonrasında adam bilmeyebilir. Heh. Ama belli başı ile nikah. Kızla nikah torunuyla nikah. Bunu bilmeyecek. Kaç adam var Allah aşkına? Hayvan bile biliyor bunu. anladım değil mi? E namaz yok. Nasıl yok? Oruç yok. Nasıl yok? Hiç mi duymadın? Yani şu Türkiye'de yaşayacak adam bunu hiç duymayacak. Mümkün mü? Var farz ama işte kılmıyorum. Allah affetsin. Bak o ayrı. Zekat var ama işte vermedim. Allah affetsin. Hayır. Bu ayrı bakın. Karıştırmamak lazım. Evet. Devam edin. Yine Hatta abiye göre bağlılar hakkında tevhile sebep olan şu şü şüphe Ebu Hureli'nin rivayetinde hadisin birçok yerlerinin hasbetilmesinden dolayı. Ha, yani bu rivayet muhtasaran gelmiş. Özet. Halbuki bunun neyi var? Daha açık hali var. Şimdi biliyorsunuz özet bazen meselenin anlaşılmamasını sağlar. Neden olur? Sağlar demeyelim de yanlış söyledik. Neden olur? Tafsiline baktın mı hani me mesele incelik nerede gizlidir? Ayrıntılarda gizlidir değil mi? He, yani bakmak lazım öyle özet oldu mu çok da anlamazsın onu kastediyor evet. Bu Devam. sebeple de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisi olduğu gibi naketmek değil Ebu Bekir'e Ömer radıyallahu anh'ın arasında geçen münakaşayı anlatmak istemiş. Şimdi gidin ki... Buhari rivayetine bakın daha farklı. İleride farklılık göreceksiniz İbni Ömer'de falan. Gidin işte Ebu Davud'a bakın. Tirmizi'ye bakın daha uzun ney? Rivayetler göreceksiniz evet. Evet. Galiba, galiba Hazreti Ebu Hureyre muhatapların hadiseyi bilmedikleri, bilmediklerine itimat ederek bütün kısa bildiklerine hikaye, bildiklerine itimat ederek bütün kısa hikayet et, etmemiştir. Yani Ubeydullah'a yani İbn Şaab'in hocasına bildiği için o kadarını veriyor. Yani ona, ona itimat etmiş. Şimdi hepimiz olaya şahit olduk diyelim. Ya da öyle bir olay ki hepimiz duyduk. Şimdi bu olayı baştan sonuna kadar anlatmama gerek var mı benim size? Olayla alakalı bölümünü anlatırım, değil mi? Ama ne bilsin sonradan gelenler bu işi anlamayacak. Bilemez ki o rivayeti Ubeydullah başkasına ne yapacak? ne yaplayacak İmam Müslim de onu tahric edecek. Anladık değil mi yani? Olay budur. Heh. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisin muhtasal bırakıldığı aynı hadisin İbn Ömer ve Enes radıyallahu anh'ın rivayetinden aşılmaktadır. Şahitlerine bakmak lazım işte. Cem etmek lazım. Değil mi? Hı. Mama hadisin 3. tarikinde görüleceği vecik Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın dahi, mufassal rivayeti vardır. Hı. İbni Ömer radıyallahu anh yani derdi. Ebu Hureyre'nin bile daha, yani yani ne? burada dahi derken yani onun bile demek istiyor. Ha, onun bile ney, mufassal rivayeti var. Ha. Kaldı ki diyor İbni Ömer'de ve Enes'de de zaten var. Ha. Şimdi Enes'i burada zikretmiyor. Buhari'de var. Değil mi Enes? Şimdi bak Enes'i verecek burada. Ha. Şimdi oku cümleyi. Ma mafi ma ma fi. 3. tarihinde görüleceği vecihle Ebu Hurey radıyallahu anh'ın dahi müfassal rivayeti vardır. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayeti az ileride gelecektir. Enes radıyallahu anh yani şudur. Yani İbn Ömer'in şeyin Ebu Hurey'in 3. dediği 35 no'lu rivayet. Uzunca bir rivayet. 35 no'lu gelecek ileride. Enes'inki ise Buhari'de geçiyor. Burada yok. Müslüm'de onun metnini vermiş. Neymiş o? Umitu et okatelen naseh hatta müşehdu. müşehdu. Bak en la ilahe illallah ve ne geliyor sonra? Ve anne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu. Ve an? Yistakbılu. Yistakbılu. Yistakbılu. Kıblət ana. Kıblət Ve an? Yəkulu. Zebiha. Yəkulu zebiha ana. Zebiha ana. Ve an? Nusallu salatına. Salat ana. Salat ana. Fıza faglu zālīke hürmet. Hürmet dima'uhum hurimet de olur hurimet de olur ikisi de olur ha hurimet evet, ha aleyna dima'uhum uhum orada fail dima'uhum ve emvaluhum illa bihaqqiha lehum lilmuslimin ve aleihima ma, ma alel muslimin ma, ve aleihima ma alel muslimin Evet ha ne diyor Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed onun kulu ve resulüdür diye şahadet edince ve bizim kıblemizi dönünceye kesiklerimizi yiyinceye Bizim namazımı, namazımızı kılıncaya kadar insanlarla cek etmeye memur oldum. Bunlara yaptıkları mı, yap, yaptılar mı artık bize onların canları ve malları haram olur. Ancak hak değil olursa, söylenilerden birini bırakırlarsa o başka. Burada da mesela bak başka yapmış tercümeyi. Heh. Müslümanların lehine olan onların da aleyhine, aleyhine olan da onların Müslümanların lehine. lehine olan onların da lehine. Aleyhine olan onların da aleyhine. Yani İslam ne icap ederse, lehlerine ise lehlerine göre... Aleyhlerine ise aleyhlerine göre hareket edilir diyor. Yani bu Buhar rivayeti mesela. Evet devam et. Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhma'nın anhma buradaki muhaberelerinden anlaşılıyor Muhavere, diyalog, konuşma. Heh. Onlar İbni Ömer, Enes ve Ebu Hurey radıyallahu anhma haziratının rivayet ettikleri ziyadeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işitmemişler. Çünkü Ömer, çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu ziyadeleri işitmiş olsa Ebu Bekir radıyallahu anh'la muhalefet etmez ve hadis hücret göstermezdi. Zir hadisdeki ziyadeler kendi aleyhine delildir. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan ziyadeleri işitmiş olsa onları delil gösterirdi. Kıyasla ihtiyaç elemezdi. Yani anladınız mı ne diyor? Yani Hz. Ebu Bekirle ile Hz. Ömer he, bu rivayetleri tamamıyla işitmemişler Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan. İşitenler kim? He, Ebu Hureyre, İbni Ömer ve Enes bin Malik gibi zavat. Eğer Ömer işitseydi zaten kime karşı çıkmazdı? Bilmiyorum. Ebu Bekir'e karşı çıkmazdı. Ebu Bekir Radyo Yalan da işitseydi kıyas yerine ne yapardı? Doğrudan peygamberden işittiği lafzu söylerdi. Anladık değil mi? Heh, devam edelim. Herhalde İbni Ömer, Enes ve Ebu Hülyar Hazretleri rivayet ettikleri bu ziyadeleri başka meclislerde işitmiş olacaklardır. Evet yani illa Ebu Bekir ve Ömer'den işitmeleri gerekmiyor. Başka meclislerde işitmişlerdir. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla cenk etmeye memur oldum cümlesi hakkında. Hatta şunları söylemiş Memur edildim desek daha doğru. Malumdur ki bununla ehli kitap değil putperestler kastedilmiştir. Çünkü ehli kitap Allah'tan başka ilah yoktur derler ama yine de kendileriyle harp olunur. Tepelerinden kılıç kalkmaz. Burayı anladık mı? <gülüyor> ya şu var ya şu fıkı Büyük bir fıkıh, ha Ah bunu birileri anlasa. Şimdi çoğunuz anlamadınız bunu. Harun abi anlamadı. Anladın mı? Çalışıyorum. He, çalış işte bir daha oku. Oku bir daha. Malumdur ki bununla eli kitap değil, putperestler kastedilmiş. Yani şimdi Allah'tan başka, he, ilah yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşmak gerekiyor değil mi? Emrodu bulundum diyor. He, şimdi Allah'tan başka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaşacak Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ne diyor şimdi? He. Malumdur Malum ki, ki bununla ehli kitap değil put kastedilmiştir. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmemiştir diyor. Çünkü niye? Yahudiler ve Hristiyanlar zaten Allah'tan başka ilah yok diyor ama öyle olduğu halde bile <gülüyor> kabul için. Hayır, hayır, hayır. O ayrı. O ikinci şık. Allah'tan başka ilah yok diyorlar ama evet, öyle dedikleri halde bile halen daha onlarla savaşılıyor. O halde kastedilenler ehli kitap değil. Ehli kitap bunu dediği için kurtaramıyor zaten. Ya ne? Müşrikler doğrudan. İran Farisileri gibi anladınız mı? Mecusiler gibi. Yani demek istediği şu. Yani bizim Yahudilerle Hristiyanlarla yapmış olduğumuz cihat. Onlar Allah'tan başka ilah yoktur dediklerinden dolayı değil. Ya da onu deyip de kurtulduklarından dolayı değil. Başka avamil var yani. Anladık mı? Bu çok önemli. Yani bu fıkıh çok önemli anladık mı Murat Heh, şimdi bir daha oku cümleyi malumdur ki malumdur ki bununla ehli kitap değil putperestler kastedilmiştir çünkü ehli kitap Allah'tan başka ilah yoktur derler ama yine de kendileriyle harp olunur tepelerinden kılıç kalkmaz hmm. yani öyle Allah'tan başka ilah yok demek yeterli değil Bile bir kere hakkıyla ilah yoktur diyeceksin şirk koşmayacaksın orada bir. Ondan sonra Muhammed Resulullah diyeceksin değil mi? O da ikinci merhale. Yani Allah'tan başka ilah yoktur deseler bile Muhammed'i kabul etseler ama Allah'tan başka ilah yokturu kendi inançlarına göre söyleseler. Muhammed'i de kabul etseler yine kılıç kalkmaz. Çünkü niye? İmanlarında ne var? Şirk var. Anladık değil mi? Çok önemli. Yani bu Hattabi'nin dehası. Fıkha bak fıkha. Fıka bak ya. Evet devam et Hesabı da Allah'a kalmıştır cümlesinin manası Sakladıkları ve gizlice yaptıkları şeyler Hususundaki hesapları demektir Yoksa açıkça ihlal ettikleri vacip ahkam değildir Heh. Açıkça ihlal ettikleri vacip ahkamın Sopası var dünyada Ama gizledikleri varsa hesabı kime Allah biz kalpleri yaramıyoruz İçindekine Bakamıyoruz evet devam et bu hadiste içinde küfrü gizlediği halde dışından Müslüman görünen kimsenin Müslümanlığı kabul edileceğine delil var. Bak bu da güzel bir fıkıh. Münafıkların ne yapmak zorundayız? İmanlarını kabul etmek zorundayız. Ekseri ulemanın kavli budur. İmam Malik zındığın tevbesinin kabul edilemeyeceğine kaybidir. Bu kavil İmam Ahmet bin Hanbel'den de rivayet olunmaktadır. Evet. Kadih Yaz da Hattavi'nin sözünü ele alarak onu biraz daha izah etmiş ve şöyle demiştir. Yani yaz İlham'da yani El-Mualim dediğimiz Müslim şerhinde ki işte bu nevevi'nin şerhinin aslıdır o. Bakın yani bu Hatta Abin'in sözünü biraz daha açıklıyor. Evet. Mal ve can dokunmazlığının yalnız Allah'tan başka ilah yoktur diyenlere mahsus oluşu imana icabetin ifadesidir. Bu sözde kaç Arap müşrikleriyle kurtarışlar ve bir Allah tanımayanlardır. İlk defa İslam'a davet olunanlar ve bu kendileri kendileriyle harp edenler bunlardır tevhidi ikar, ikrar edenler, edenlere gelince tevhidi ikrar edenlere gelince onların dokunulmazlığı için yalnız Allah'tan başka bir şey yoktur Demeleri kafi değil anladın mı Hristiyanlar için bu kafi değil demeleri bunu Yahudilerin için kafi değil niye çünkü bunu onlara küfür halindeyken de söylüyorlardı çünkü bunu onlar küfür halindeyken de söylüyorlardı yani kafirken de söylüyor zaten kafirler Müslüman olmadıkları için ha? Zaten Allah'ı birlemek onların itikatlarını itikatları cümlesindendir. Bundan dolayıdır ki başka bir hadiste benim de Allah'ın resulü olduğumu söyleyince, söyleyince ve namazı kılıp zekatı verinceye kadar buyurmuştur. Gördünüz mü? Ha, burada da onlara hitap geldi işte şimdi. Evet ha. Kadı yazın bu izahatına Nevevinin Nevevi de şunlarıyla Bakın ne kadar güzel ele almış merhale merhale. Hatta abi Hatta abininkini kadı yaz açıklamış. Kadı yazınkini de Nevevi açıklamış. Evet. Heh. Ben derim ki bütün bunlarla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylerin hepsine inanmak da labuttur. Nitekim Ne demek labud? Ha? Mi? Gereklidir labud. demek. Labut gerekli demek. Lazımdır demek yani. Evet. Nitekim yani sadece o değil. Peygamberin getirdiklerine de Kardeşim Musa diri olsaydı benim getirdiğime tabi olmaktan başka çıkar yolu yoktu. İman edecek ve ona getirilene iman edecek. Tabi olacak. Evet. Heh. Nitekim Hazreti Ebu Goyle'nin diğer rivayetinde vardır. Vellahi lev katilenne men ferraga men ferraga beyneselati ve zekati cümlesi İran'ın Tahfifiyle fırıga. Evet. Ferriga olmuştur. Bu cümlede Murat, Vallahi namaz hakkında itaat edip zekatı inkar etmek veya vermemek suretiyle bu iki ibadeti birbirinden ayıranlarla mutlaka harp edeceğim demek. Tefrik etmek. He. Aynı cümle hakim aynı cümle hakim meclisinde olmasa bile hine hacette yemin etmenin caiz olduğuna delildir. Yani hakimin meclisinde değil ama hine hacette hacet vuku bulduğu anda. Yemin etmenin caiz olduğuna delildir. He, yani burada hakimin huzurunda değil bu yemini yaparken Hazreti bu Bekir. Hakim var mı karşısında? Kadın huzurunda mı? Nerede? Lazım olduğu için o yemini yapıyor. O anda ihti Hini hacet, ihtiyacın hissedildiği an demek. Evet devam et. Hadiste geçen ikal kelimesi Buhari'nin bazı rivayetlerinden anak diye zikredilmiştir. Anak dişi oğlak manasındadır. Bu rivayetlerin ikisi sayıldır. Ve Hz. Ebu Bekir'in sözünü iki defa tekrarlayarak birinde ikal, diğerinde anak dediğine hamledilir. Yani bu da olabilir, o da olabilir. Evet. İkal kelimesinin manası üzerinde ötüden bir itilaf oluna gelmiştir. Bazılarına göre ikal bir senenin zekatı demektir. Lugatta dahi bu, mana, bu manaya meşhurdur. Lugat ve fıkıh ulemasından bir cemaati kalubudur. Bunlara göre devinin ayağına bağladıkları ipe de ikal deniz, denirse de burada murat o değildir. Çünkü zekatta ip vermek icabet etmez. İpten dolayı harp etmek de caiz değildir. Mina'nede hadisteki ikal bu manaya bu manaya anlamak doğru değildir. Almak doğru değildir. Almak doğru değildir. Muhakkık ulemadan birçoklarına göre buradaki ikalden murat iptir. Bu kabil İmam Malik'ten de rivayet olunur. Et Tahriz namındaki Müslüm Şerhinin sahibinde sahibi de onu ihtiyar etmiş ve şöyle söylemiştir. İkallem Murat, bir yılın zekatıdır diyenlerin sözü hatalıdır ve Arapların usulünü terk etmek demektir. Zira bu söz, darlık, sıkıntı ve mübalaga yerine söylenmiştir. Binaenaleyh, harbe sebep gösterilen şeyin pek az ve pek kıymetsiz olmasını iktiza eder. Bir yılın zekatı manasının alınırsa bu mana hasıl olmaz. Ben bunu ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah hırsıza lanet etsin, Allah hırsızları lanet yumurtayı çalar, ondan dolayı eli kesilir, ipi çalar eli kesilir. Hadis-i Şerif'teki yumurtayı harpte başa giren miğfer, ip de gemi halatı diye tefsir eden zatın mantıksızlığına benzetiyorum. Halbuki meskul iki şeyin kıymetleri pek çok altına bali olur. Bu baktanda, yani ulaşır yani. Yeri gelir, altın şey, ip bile altın kıymetinde olur. Evet. Heh. Bu bakta muhakkak ulamadan biri şöyle diyor. Muhakkık. Muhakkık ulamadan biri şöyle diyor. Bu söz Arap lisanını ve Arapların sözlerini yerlerini bilen bir kimseye göre caiz Çünkü burası hırsızın çaldığı şeyi çok gösterme yeri değil ki. Birçok altınlar derindeki bir yumurta bile bir yumurta ile hırsızın taşıyamayacağı bir diye tefsir edilsin. Allah filanın belasını versin bir dizi cevahir için kendisini hırsızlık cezasına çaptırdı. Demek Arap'ın da adeti değildir. Acemin de. Bu gibi yerlerde adet Allah belasını versin. Çürük bir ip için yahut bir yumak kıl için elini kesilmesine sebep olur Anladınız mı? Allah belasını versin e, Bir ton altını çaldı için eli kesildi <gülüyor> Denir mi bu? Değersiz, bir şey için. Ha, değersiz için denir bu Adam bir ton altını <gülüyor> çaldı Elini kestirir yani Ama bir ip ya Bir yumurta değil mi? Heh, evet <gülüyor> Böyle bir şey ne kadar kıymetliyse o derece belli olur Açık olur Evet heh. Nevi dahi et sahibinin mutealasına iştirak ile doğrusu onun ihtiyar ettiği şekildir diyor. Yani seçti, tercih etti. Anladım he. ki bu kıtal hakmış cümlesinden Murat. Hazreti Ebu Bekir'in gösterdiği delilden onun haklı olduğunu anladın yok. yoksa Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Bekir'i taklit etmemiştir. Çünkü kendisi de müştehiddir. Müştehid, müştehidin müştehidi taklit etmesi caiz değildir. Rahatciler, Hazreti Ömer'in Ebu Bekir radıyallahu anh'ın taklit ettiğine kaydılar. Bir tabi bu bir tabi onların apaçık bir cehaletidir yani burada diyorlar ki işte bak yani Ömer de Ebu Bekir'i taklit etmiş hiç alim değil orada bile sözünü esirgememiş Heh. Heh. Ee yani onların bir cehaleti diyor hem de açık bir cehaleti diyor evet şimdi ne yapmış ilk hadis ki bu temel hadisti burada ne yapmış hadisten çıkarılan hükümleri bize zikretmiş o hükümleri alalım hızlıca zaten hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı söyledik he Hadisten çıkarılan hükümler 1. Bu hadis-i şerif Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ilim ve şecaatte başkalarından üstün olduğuna en büyük Şecaat, cesaret. Çünkü, çünkü en müşkül bir anda tek başına mürtedlerle harbe karar vermiş. Sorunlu bir ande, anda. en görüşü ha. ve olgun fikriyle hiçbir kimsenin yet nazarda vakıf olamadığı bir ilmi kendisi istimal etmiştir. Bu ve emsali sebeplerden dolayıdır ki Eyli Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin en hayırlısı ve bu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh olduğuna ittifak etmiş. Ehli hak dedi, ehli sünnet işte burada. Hak ehli, haktan yana olanlar. Heh. Tamam. 2. Hak ve hakikati meydana çıkartmak için büyüklere müracaat etmek ve hak zahir olunca ve dönmek caizdir. Bak, Ömer Bekir'e müracaat etmiş, reyinden de dönmüş hak zahir olunca. Büyüklere dönmek lazım. He. 3. 3. Devlete isyan eden bağrılar bağvelerle caizdir. Caiz mi? Muaciptir. Devlete isten eden bagirlerle harap etmek vaciptir. Ehl-i sünnetin görüşü bu. 4. Neve diyor ki, namazın farz olduğuna itikad ettiği halde onu kasten terk eden kimsenin öldürüleceğine bu hadiste istilal <gülüyor> olunur. Gördünüz mü? Bir daha. Namazın farz olduğuna itikad ettiği halde onu kaçten terk eden kimsenin öldürüleceğine bu hadiste istilal olunur. Bu, bu hadisle hadis... namazı terk edenin kafir olduğuna istilal edilmez. Buna istila edilir. Adamı diyorum ki şerhe dön. Ne yapacağım diyor şerhi. Ben hadisi anlarım. Anlarsın öyle anlarsın işte. Şerhe dön. Bu kimin kavlidir diyor üstelik. Cumhur'un kavlidir. Ya işte. ya cumhur da ne yapmış yani? İşte namazı terk etmeyi küfür görmeyerek milleti namaz kılmamaya teşvik etmiş. Filvaki. Adamın bir tanesi bana öyle söylemişti. Aşağıda. Yayın evinde. Adam bir tanesi bana öyle söylemişti. Evet. Sopalık bunlar. Bu tür insanlar sopalık insanlar. Evet. Devam edelim. Fakat Buhari Şarihi aynı bu istidlale itiraz ediyor ve bu istidlal sahih değildir. Sahih değildir. Çünkü emri olan şey kıtaldir. Kıtalin mübah olmasından katlinle mübah olması lazım gelmez. Zira kıtal mufale babındadır. Mufaile babı müşare müşareket için olup fiilin iki taraftan yapılması icap eder. Katil ise böyle değildir diyor. Yani, yani? Yani mukatele birbirini öldürmek, çarpışmak, muharbe etmektir. Katil ise yalnız öldürmek manasında demek istiyor. Yani ne diyor? Bunu bile saymıyor, Bunu bile saymıyor yani İmam aynı. Yani öldürülmez diyor Hanefilerde olduğu gibi. Dövülür, sopalanır. Ama öldürülmez. Çünkü mukatele diyor. Çarpışma. İlla da sonunda ne yok bunun? Ölüm yok diyor. Boynunu vurmakla emrolundum demiyor diyor hadiste. Anladınız mı? Onu bile kabul etmeyeyim ama. Yani. Hanefi olunca tabii. Halil bu hadis ona delil teşkil etmez diyor yani. Hele ki kafir olduğuna hiç etmez. Heh, devam et. Fil hakika. Fil hakika, namazını terk eden şafirlere göre öldürülür. Yalnız terk ettiği anda mı yoksa üç gün mühlet verildikten sonra mı öldürüleceği ihtilaflıdır. Esah olan bir vakit namazını bırakırsa o namazın zaruret vakti çıktığı zaman öldürülmektir. İdam kılıç yapılır ve hududu şeriyeden bir haddir. İmam Ahmet bir hamberden gelen rivayetler ek serisine göre kasten namazını terk eden kimse kafir olur. Hatta şafirlerden de buna kaybolanlar vardır. Bu takdirde o kimse yine öldürül yine öldürülürse de küfründen dolayı öldürüldüğünden cenazesi yıkanmaz, namazı kılınmaz. Karısı talak-ı boş olur. Tarakı Talakı ile değil yani dönemez bir daha. Şimdi bak adam ne güzel özetlemiş. Adam diyor ki ya diyor ben kitap yazdım diyor. işte piyasada var kitaplar. Ya senin yazdığın kitabın özetini adam burada bir paragrafta vermiş. Vallahi mübalağa etmiyorum. Billahi mübalağa etmiyorum. Adam diyor ben kitap yazdım diyor. Bak bir paragraf ya hem de bak ne kadar güzel cümleler. Talakı bain ne boş olur? O kitapta talakı bain ifadesi yok. Bainin ne olduğunu bilmez ki okuyan onlarda. Bak ne kadar güzel söylemiş. Bir paragrafta işin özü var. Bir paragraf. Bak bu şerhi okuduğun zaman orada hepsinde anlatılmak isteneni bir paragrafta anlıyorsun. Bak ne kadar güzel. Kısaca adam özetlemiş. Ne olur? Yani küfründen dolayı öldürülünden cenazesi yıkanmaz namazı kılınmaz karısı talakı bayinle boş olur bir tek neyi dememiş miras alma verme yani zaten Türkiye'de soran mı var miras almayı vermeyi ne yapsın adam söylememiş yani adam bu tür fikirleri savunduğu için başına gelmeyen kalmamış zaten evet. yani hayır o ayrı bir olay bu yani bir kısmına göre böyle zaten Cumhur'a göre böyle değil İmam Ahmet'ten gelen bazı kaviller bir de şafilerden çok istisna. Genel kanaat bu değildir zaten. Heh, devam edelim. Hanefilere göre namazını terk eden kimse fasıktır. Binaneler öldürülmez. Fakat tövbe edinceye kadar hapsolunur. Hatta bir rivayete vücudundan kan fışkırınca kadar dövülür. Ya ben bunu söylüyorum da bana. Ya. Ulan adam bak yani öyle. Ya Hanefiler adamı ne yaptılar? Terfi ettirdiler. Terfi merfi yok. Öyle bir dövülür ki diyor. Kan fışkırır. Çıkmaz bak fışkırır. <gülüyor> ha, yani ha. öyle kolay değil bu iş işte yani öyle kolay değil ya işte görüyor musun hadislere muhalefet etmiş olur mu işte mukatele budur diyor hanefiler ha. yani dövmek adamı hem de iyice dövmek ha, mukatele bu yani yani öyle kolay değil arkadaşlar. E bugün uygulanmıyor. Bugün uygulanmıyor. Hanefilerin suçu mu? Sanki Hanbelilerde uygulanıyor mu Es salatu ala racul yarahmuhukumullah. Aûtubaki. Orada öylese ömrede eee namazını kıldıracak. Cenaze namazını kıldıracak. E gitti Acde Pekkan işte. Diğerleri gitti. O anda ölseydiler Şuraim Es salatü müezzin diyecekti ki Es salatu ala el mer'ati Allahu ekber. Hadi uyduk bakalım yavruma. Kim o? Kim sormuş ya? Riyad'da kafir mezarlığım var. Hangi Müslüman Suud'da? Yani namaz kılmadığından dolayı kafir mezarlığına defnedilmiş. Hangisi malından menedilmiş? Hangisinin karısı talak Ha, talak-ı boşanmış kabul edilmiş. Hangisi nüfus kaydına veledizina piç olarak geçmiş? Yok ki. Yani İbn-i Kudam, onu size okumuştum hatırlıyorsunuz değil mi Mugni'de? Hiçbir asır yoktu ki miner usur diyor. Ümmetin he, yaşadığı dönemlerden hiçbir dönem yoktur ki namazı terkinden dolayı bir adam kafir ilan edilsin. Cenazesi terk edilsin. Kafir mezarlığına ne yapılsın? Defnedilsin. Maldan hirman edilsin hem kendi hem çocukları. Hem de ne olsun hanımı boş kabul edilsin. Yok diyor öyle bir dönem Yok diyor. Yok diyor. İbn-i bunu Hicri 600'lerde söylemiş. Yok diyor böyle bir dönem yok. E bugün de yok. Yani fetva var sadece. Uygulama yok. İbn-i e soruyorlar diyorlar ki hocam diyorlar ya diyorlar işte babam diyorlar hiç namaz kılmazdı öldü. E ne yapacağız? E cenazesi kılınmayacak diyor Müslüman mezarlığına defnedilmeyecek. E şeyh diyorlar yani Kasim'de Müslüman mezarlığı olmayan bir yer yok. Müslüman mezarlığı o zaman diyor çöle gömün. O da diyor ki şeyh diyor ama diyor yasak diyor kanunen o zaman velil emre itaat edin diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne demek bu? Müslüman mazanda uygulamıyorum yani, yani ben ne yapayım diyor. Yok uygulama yok uygulama. Yok uygulama arkadaşlar. Yok. Heh. İnanın yok yani. Yok söyleyenler de uygulayamıyor. Babasına kafir deyip de babası öldüğünde malını mülkünü yiyen çok adam tanıyorum ben. Bana deseler ki isim say, şöyle küçük bir defter çıkar. Yani maalesef. Evet oku. Firmaniye kasten zekatın zekatını terk eden yükümlü sorululukta Namazda ikisinin yüklüğü de birdir cevabını vermiş ve Hz. Sıddık radıyallahu anh'ın zekat vermeyenlere de harp etmesi bundandır demiştir. Namazdan orucunu terk eden hapsolur ve kendisine gündüzleri yiyecek, iş, yiyecek işe verilmez. Çünkü orucun farz olduğuna inandığı için aç ve susuz bırakıldığı zaman zahiri hale göre oruca niyet eder. Yani işte yani cezasız değil yani dünyada da cezası var bunların. Aneviler de vermiş. Onun için işte salt mürci demek yanlış. Onun için irca kitabında biz onu ne yapıyoruz? Ortaya koyuyoruz. Salt mürci demek yanlış. Çünkü amelin terkini ne saymış? Suç. Amelin terkini ne saymış? Suç. Çok önemli. Salt mürciler amelin terkinde de suç saymaz. Çünkü onlara göre isyanlar, masiyetler neye zarar vermez? İmana zarar vermez. Arada fark var. Devam edelim. 5. Nebevi. Bu hadisle az olsun çok olsun namaz, zekat ve sahil İslami vacibatı terk edenlerle harp etmenin vacip olduğuna istilal edilir diyor. Bundan dolayıdır ki Hanefilerden İmam Muhammed bin Hasan bir belde veya köy ahalisi ezanı okumamaya ittifak ederlerse etseler devlet reisi onlara harp eder. Şair-i İslamiye'den olan her şeyin hükmü böyledir demiştir. Bak, İmam Muhammed de bu görüşte mesela. İki talebeden birisi. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Evet. He. Altı Müslüman olduğunu beyanla ibadetlerini eda eden kimseye dokunmamak vaciptir. Evet. 7- Zındığın tevbesi makbuldür. Zındık şeriatı büsbütün inkar eden fakat zahirde Müslüman görünen kafirdir. Yani bu çok önemli işte. Zındık şeriatı büsbütün inkar ediyor fakat zahirde Müslüman gözüküyor. Özellikle bu felsefecilerde çok yaygındır. İbn-i Miskeveh gibi ve diğerlerinde. <gülüyor> Böylesinin küfrü ya şahitle yahut ikrarıyla bilinir. E şimdi kendi ikrar etmediğine göre şahit lazım. Heh. Zındık hakkında Şafilerden 5 halil rivayet olunur. İnanın arkadaşlar zındık hakkında verdiği bu bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız. Çok muhtasar bir bilgi. Zındık nedir dediğiniz zaman alın buradan alıntı koyun kitabınıza. Evet zındık bu işte. Aa, zındığın tövbesi mutlak surette kabul olunur. İmam Şafi'den... Nasılsa rivayet edilen en doğru kabul budur. Delili sahihedislerdedir. 5- <gülüyor> Zındığın tövbesi kabul edilmez. Yalnız tövbesinin tövbesinde samimi ise bu tövbe kendisine ahirette fayda verir ve cennete girer. Ama dünyada kabul etmez kadı. Heh. İmam Malik'in kavli de budur. İmam Azam Ebu Hanefe'den Şafi'lerin yukarıdaki iki gibi iki rivayet vardır. Bu da var o da var. Heh. C delalet delalet meslekleri delalet meslekleri için propaganda yapanlardan ise o kimsenin tebesi kabul edilmiyor. Yani biratine ne yapıyorsa yani, çağırıyorsa davet ediyorsa, avam, tak, avam takımının tevbesi makbuldür. De idam için tevkif edildiği zaman tevbe ederse tebesi kabul edilir. Aynen kıyamet kıyam, güneşin şey yapmasından sonra batı'dan, yani batıdan doğmasından sonra tevbenin kabul edilmemesi gibi. Yani idam yani sehpasını gördüğü zaman tevbe ederse kabul edilmez. Heh. Fakat kendiliğinden tövbekar olarak gelir ve üzerinde salakat alametleri görülür. Doğruluk istedir. yani doğruluk. He. Bu kabul İmam Malik'ten ne rivayet olunur? E zındık bir daha tövbe ederse kabul edilir. Tekrar tekrar tövbe ederse tövbe kabul olunmaz. Zındıkların zaten zındıklığı hep sürer. Heh. Hanefilerden İmam Ebu Yusuf'un Ebu Hanefe'den rivayetine göre Müslümanlık taslayan zındıktan mürtet gibi tövbe etmesi istenir. Bir bir müddet Ebu Yusuf'tan da buna Kayrul Ebu Yusuf da ona kayrulmuşsa da sonralarazınlıkların Müslüman görülerek küfürlerinde daim olduklarını görünce söylediğime geldi. Yani öyle görünüyor ama sonra yani bir bakıyor ki ya bunlar halen daha devam ediyorlar ha. Bana bir zındık getirilirse kendisinden tövbe istemeden inanmana emreder. Şayet öldürmeden kendiğinden tövbeken olursa onu serbest bırakırım demişti. Gördün mü? Yine İmam Ebu Yusuf'un Nevader'inde İmam-ı Azam'dan bir rivayetine göre Hazreti İmam gizlenen zındığı öldürün. Çünkü onun tövbe edip etmediği malum değildir demiştir. Yani hep burada Hanefilerden deliller getiriyor ki çünkü halk nedir? Hanefidir. Daha çok onlara temas ediliyor. Bunlar güzel bilgiler. Yani işte yani zındık çok. Zındık çok. Her dönemde zındık var. Bak kafir demiyor doğrudan. Yani bunlar bizim kafirlerimiz yani. Müslümanların kafirleri zındık. Yerli kafir. He, he. Aslında diyecek de imanını yalan yere gösterge edir için diyemiyor. Diyemiyor. Yani kisvesi farklı olabilir. Evet he, devam edelim. 8. Bir kafiri Müslüman oğluna hükmedebilmek için iki kelimeyi şahdede söylemesi şarttır. Bunları söylemedikçe kafirlerle harp etmekten vazgeçilemez. ya yani Muhammed'i kabul edecek. Aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmeden olmaz. İki kelime-i Muhammed'i de kabul edecek yani. O i̇ki kelime şahadet dedi diyor o işte. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. 9. Ehli şahadet olan bidatçılar tekfir edilemez. Yani tekfirci bidatçı zaten ne yapılır? Tekfir edilmez. Ta ki eğer bidati dinden çıkaran bid'at atsa, o zaman tekvir edilir. Ki zaten o zaman kafir sayılır. Heh. On Zahiri ameller makbuldur. Hüküm zahire göre verilir. Ya bize göre makbul. Allah'a göre. Onu Allah bilir. Biz neye göre hüküm veririz? Göre. Bu kadar. 11. Hadis-i şerif gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerekse ondan sonra gel halifelerin zahire göre hüküm verdiklerine batından gizli olan şeylerin hesabını istemek kula değil. Ancak Allah-u Teala'ya ait olduğuna delat ediyor Çok güzel. Evet. Açık. 12. Sünnetin bir kısmını bir kısmını sahabe-i kiramın büyükleri bilmeyip sahil efradı bilebilir. Ve bir kişinin muhalefetiyle icma olmaz. münakit olmaz. Münakit olmaz. Yani bir kısmı bilebilir yani. Bir kısmı da bilmeyebilir. Yani bilmemesine şaşırmayın. yani. Ha. Hatta büyükleri bile bilmeyebilir. O anda yoktur aleyhissalatü vesselamın yanında duymamıştır. Mümkün. He. Yine bir kişinin muhalefetiyle icma münakit olmaz. He. Yani bir kişi muhalefet ettiği icmada ortadan kalkmaz. Evet devam edelim. Hmm. 13. İki şahidit getirerek namazını kılan ve zekatı veren bir kimse masum sayıldığı cihetle muahaze edilmezse de edilmezse de İslamiyet'in haklarında kısas veya hak gibi bir cezası sebebiyle muahaze olunabilir. E, muahaze sorumlu olmak yani işin <gülüyor> sorumluluğunu almak, cezalandırmak demek burada. Ne demek istiyor burada? Tamam yani e, Müslüman şahadeten var iki kelime şahadeti getirmiş ama ha bu demek değil ki he, kılıçtan illa da kurtulur. Kısas ya da had cezası uygulanabilir. Örnek verdik ya demin işte kasıtlı adam öldürme gibi. <gülüyor> he he Evliyken zina yapmak gibi vesaire vesaire. Heh, yani uygulanabilir yani problem yok. İşte illa bir hakki ha dediği odur yani Burada doğru bir açıklama bu. Evet. 14. 14 Müslümanların ellerinde kuvvet bulunursa kafirlerle ya Müslümanlığı kabul ya bu vermeye razı olunca kadar harp etmeleri acı bulur. Raatül cizyete an yedin vuhum sagirun. Evet. İşte Osmanlı'nın dedelerinin uyguladığı Ahmet Davutoğlu hocanın dedelerinin uyguladığı iş bu. Yani ne demek istiyor? Kafirler, Müslümanların Müslümanlar elinde ne olursa kuvvet olursa ha kafirlerle ya Müslümanlığı kabul edinceye kadar ya da cizye vermeye razı oluncaya kadar harp etmeleri vacip olur. Buradaki vacip Hanefi'lerdeki vücubiyet değil ha farz farz onu demek istiyor yoksa hani yani şey gibi vacip olmaz yani işte vitir namazının vacip oluşu gibi ya da işte bayram namazının vacip oluşu gibi de gerçi bayram namazı farzı kifaye. Yani onun gibi değil ya. Yani. Yoksa farz onu kastediyor. Bana çok güzel bilgiler. Hiç diyecek bir laf yok. Yani şunu okusanız yani başka bir şey okumasanız da yeterli. Hadisi gayet güzel. Ne yapmış? Şer etmiş. Çok kıymetli bilgiler var. Yani bir şey diyemiyoruz. Bol bol dua edelim. Allah rahmet eylesin kendisine. Gani gani. Hakikaten yani işte 70'li yıllarda yazılan kitap bu. O dönemde yani Müslüm'ün tercümesi bile yok. Yani şimdi hani biz buna itimat ederek yaparız işte bir şeyler. Yapacak. Ama o dönemde yok işte. Arapçalar var. Dedi ki bazı yazma eserler var. Onları bile Hiddi bir alimin şerhi gelinceye kadar da ne yapmış? Tavakkuf etmiş, beklemiş. Gelince devam etmiş derken yani e bu birikimleri azımsamamak lazım. Ya bu bizden değil. Ya bizden be ümmetten işte yani kimden olmasını bekliyordun? Yani ne yani Kasıt mı? Sen buradaki bir yerin kaçta kaçını biliyorsun. Bir oku bir gör bakalım ne var içinde. Niye toptancı yaklaşılma hemen ne yapıyorsun? Hükme Bana kızıyorlar, hocaya bakıyorlar. Ya zaten mürciidi diyorlar benim için. Zaten mürciidi diyorlar. İşte doğacak çocuk bilmem neyinden belli olur. Ha bula bula Müslimin neyini buldu? Ha? Hanefi bir şerini buldu. Ya Arapçasını bulsam ne olur? Kadı Yaz, ne? Eşari. Ne olacak şimdi? Nevevi Eşari. Ne olacak şimdi? Übbi Eşari. Ne olacak şimdi? İbn Hacer Eşari. Ne olacak? Şimdi? Ne okutacağız? Ne okutacağız? Ne? Ne okutacağız? Sen ne okutuyorsun? Ben bir şey okutmuyorum diyor. Ben direkt Buhari'ye alıyorum diyor. Arapcan var mı? Yok. Neden alıyorsun? Cemal Sofuoğlu'nun tercümesinden alıyorsun. Ha, başka? Ahmet Davutoğlu'nun tercümesinden alıyorsun. Yani gene kimin dini üzeresin? Mütercimin dini üzeresin. E şimdi bak yenisi çıkmış bir de yani. Bak hocam diyor. Burada var işte demin elimizde. Neydi? Hanifi Akın. Bak lan. Hanifi Akın'ın dini üzeresin. da yani. tercüme var. var. Var. Bazı tasihler var. var. Var da yani. üç aşağı... Bak başını öyle bırakmış işte. Arapçasına bakmadığı belli. Heh, yani demek istediğim, yani bana öyle diyorlar. İşte bula bula bunu buldun. Vallahi iyi ki bu adam cihaz Allah rahmet eylesin bunu yazmış. Bizim elimizde de Türkçe bir metin var. Bir insan dinini en iyi kendi diliyle öğrenir. Bir insan dinini en iyi kendi diliyle öğrenir. Arapça öğrenmek farzayen değil. Eğer farzayen olsaydı Allah herkese Arap yaratırdı. Böyle bir zorunluluk yok. Herkes ala kadri listitağı. ihtiyacına ve neyine gücüne göre hareket eder. Öğrenmek isteyen öğrensin buyursun kapı aç ama biz şunu da biliyoruz Arapça derslerini ilan ederiz maalesef öğrenmek isteriz diyenlerden hiçbiri derse gelmez. Gelen de bir ay iki ay sonra halkayı ne yapar? Terk eder. Bu işlerde böyle zaten. Yani bu işlerin realitesi bu ama İngilizce için maşallah. Geçen gün adam diyor ki İngiliz bilmem neye müracaat ettim hocam diyor ayda 450 lira veriyorum. Vay be dedim ne kıymetli dilmiş ya. 10 lira ilan etsek kimse gelmez dedim Arapçaya 10 lira. 450 lira veriyor ayda 450 lira. Hocam ismekler değil ha, ama neden? Ama neden? Bu, devlet dese ki, bu devlet dese ki işe girmen için Arapçayı bilmen lazım. Ha, i̇şte o zaman bakmışsın bütün kurslar ne? Dolmuş taşmış. Hocam İsmekler Hocam İngilizce için sıra var hocam. Yer yok. Arapça için. E i̇şte yani, yani tahmin edebiliyorum. Tahmin edebiliyorum yani. Garipsemiyorum yani. Mümkün. Mümkün. Mümkün. Mümkün. Subhaneke. Burada bırakalım. Burada bırakalım. bir haftayı sonraki açacağız. Subhaneke. Allah'ım ve bir hamdik. Eşe dönemler. Estağfurullah. Ve tuğbilin.